Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Nisa Suresi 4. Bölüm Bağışlara özlem beslemeyiniz, ayetini indirdi. Yine İbni Ebu Hatem'in, İbni Cerir'in, İbni Merdiyen'in ve Hakim'in Sevri ve Ebu Necih yolu ile mücahide dayandırarak bildirdiklerine göre bir defasında Hazreti Ümmü Seleme Peygamberimize salat ve selam üzerine olsun, Ya Resulullah, biz ne savaşıp şehit düşebiliyoruz ve ne de mirasta erkekler ile eşit pay alabiliyoruz dedi, bunun üzerine bu ayet indi, sonra bir de şu ayet indi.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 195 tefsir bilginlerinden Sedi ise bu ayeti açıklarken şöyle diyor, bazı erkekler mirasta nasıl kadınların payının iki katını alıyorsak iyiliklerimizin sevabının da kadınlarınkinin iki katı olmasını istiyoruz dediler, buna karşılık bazı kadınlar da istiyoruz ki, şehidlerin sevabı kadar sevap kazanalım biz savaşa katılamıyoruz oysa eğer bize savaşmak farz olsaydı, savaşırdık dediler, yüce Allah her iki tarafın sözlerini reddederek, istediklerinizi benim lütfumdan isteyiniz, ama amacınız dünya malı olmasın, buyurdu. Tefsir bilginlerinden Kataden'in de bu yolda bir açıklama yaptığı rivayet edilir, buna karşılık elimizde bu ayetin anlamının genel olduğunu savunan rivayetler de vardır. Nitekim Ali B. Ebu Talha'nın bildirdiğine göre Abdullah B. Abbas bu ayeti açıklarken hiç kimse, falancanın malı ya da ailesi keşke benim olsa gibi sözler söyleyerek başkalarının elindeki varlıklara göz dikmemelidir. Allah bunu yasaklıyor. Bunun yerine herkes istediğini Yüce Allah'ın lütfundan istemelidir, diyor, ünlü tefsir bilginleri Hasan, Muhammed B, Şirin, Ata ve Dahak bu ayet hakkında buna benzer açıklamalar yapıyorlar. Birinci grubu oluşturan açıklamaların içerdiği sözlerde kadın-erkek ilişkilerine ilişkin cahiliye tortularının izlerini ve bunun yanı sıra erkek-kadın arası rekabetin kokusunu buluyoruz. Belki de bu tartışmalara İslamiyet'in kadınlara tanıdığı yeni özgürlükler ve yeni haklar yol açtı. İslamiyet, her iki cinsi ile tüm insanlığı onurlandırmak, her cinsten ve her sınıftan teker teker her insanın hakkını güvenceye almak amacı taşımaktır yaşayan genel prensibi uyarınca kadınlara bu özgürlükleri ve hakları tanımıştır. Ama İslam, bu tutumu ile kendi eksiksiz sistemini bütün yönleri ile gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Amaç ne tek taraflı olarak kadınların yararı ve ne de tek taraflı olarak erkeklerin yararıdır. Amaç, insandır, Müslüman toplumdur, genel ve mutlak anlamı ile halktır, kamu yararıdır, hayırdır, dört başı mamur eksiksiz adalettir. İslam sistemi kadınlar ile erkekler arasında görev bölümü yaparken ve mali payları dağıtırken fıtratın gereğine uyar. Fıtrat her şeyden önce erkeği erkek, kadını da kadın olarak yaratmış. Her birine belirli görevler yüklemek için cinsiyetine has belirli özellikler bağışlamıştır. Bu özel nitelikler ne fıtratın özel yararı ve ne de bu iki cinsin tek taraflı yararı için verilmiştir. Bu ilahi bağışın amacı bu iki cinsin farklı olması, bunların farklı özellikler taşıyıp farklı fonksiyonlar gerçekleştirmesi sayesinde varlığını sürdüren, düzen kuran karakteristik fonksiyonlarını bir bütün olarak yerine getiren ve yeryüzü halifeliği ile Yüce Allah'a kul olma amacını gerçekleştiren insanın hayatıdır, özel yeteneklerin ve görevlerin farklılığı, yükümlülüklerin, mali payların ve sosyal konumların farklılığını beraberinde getirir, bütün bunlar da, Hayat denen büyük kurumun ve yüce ortaklığın yararı içindir. Eğer ilk önce İslam sistemi bir bütün olarak incelendikten sonra tek bir insan bütününün iki parçasını oluşturan kadın erkek cinsleri arasındaki ilişkileri düzenleyen bir İslam hükmü ele alınıp değerlendirilirse ne yukarıdaki tarihi rivayetlerin bize haber verdiği eski tartışmalara gerek görülür ve ne de günümüzün aylak erkeklerinin ve aylak kadınlarının hayatını dolduran, hatta kimi zaman kamuoyunun baskısı ile bu çerçeveyi de aşırıları yaşarak ciddi erkek ve kadınların gündemine de girebilen yeni tartışmaların yeri olur. Kadınlar ile erkekler arasında sanki amansız bir savaş varmış gibi bir hava estirerek bu iki cins arasındaki karşılıklı konumlardan ve başarılardan söz etmek saçmalıktır. Bunun yanı sıra bazı ciddi yazarların, kadını küçük düşürmeye, kişiliğini hırpalamaya ve her türlü uğursuzluğun sembolü gibi göstermeye yönelik girişimleri de bu girişimler ister İslam adına, isterse bilimsel inceleme ve araştırma adına ortaya konmuş olsun saçmalık ve boş iş olmaktan ileriye gitmez, çünkü mesele kesinlikle savaş meselesi değildir, mesele cinsiyet farklılığı, fonksiyon görev farklılığı, birbirini tamamlama ve bunların ötesinde ilahi sistemin öngördüğü bir eksiksiz adalet sistemi meselesidir. Bu konuda cahiliye toplumlarında savaş olabilir, çünkü bu toplumlarda yasal düzenlemeler ya görünür kısa vadeli yararlar uyarınca veya egemen sınıfların, oligarşik ailelerin ve imtiyazlı fertlerin menfaatleri gözetilerek kendi keyiflerinin ürünü olarak ortaya çıkar, böyle olunca da ya insan bir bütün olarak algılanmadığı ya da kadın ve erkeğin hayattaki görevleri doğru olarak belirlenemediği yahut erkek ile aynı işte çalışmıyor kadınlara düşük ücret vererek ekonomik sömürü çarkını döndürmek için veyahut miras bölüşümüze ve mali tasarrufa ilişkin ekonomik çıkarların olumsuz baskısı yüzünden ya da bu tür bir başka gerekçe ile kadın hakları çiğnenebilir, nitekim günümüzün cahiliye toplumlarında yapılan budur. Fakat İslam sisteminde bunların hiçbirinin yeri yoktur, orada savaş diye bir şey bulunmaz. Bu sistemde dünyalık çıkarlar üzerinde yarışa girişmek anlamsızdır. Erkeğin kadına yüklenmesi ya da kadının erkeğe saldırması ve bu iki cinsten birinin diğerini alt etmesi ile onun kişiliğini hırpalaması ya da kusurlarını araması bu sistemin özüne aykırıdır. Bunun yanı sıra kadın erkek arasındaki yapı ve yetenek farklılığının yükümlülük ve görev farklılığına yol açmayacağını, bu ayrılığın beraberinde uzmanlık alanlarındaki ve sosyal konumlardaki ayrılığı da beraberinde getirmeyeceğini ileri sürmenin de bu sistemde yeri yoktur, bütün bunlar bir yandan saçmalık ve öbür yandan da İslam sistemini yanlış anlamaktır. Şimdi de cihad ve şehitlik konusu ile kadının bu konudaki rolüne ve sevabına gelelim. Bu konu dünyaya ilişkin görevlerini eksiksiz yerine getirmekle birlikte tüm varlıkları ile ahirete yönelen bazı saadet devri kadınlarının kafalarını kurkalamıştı. Bunun yanı sıra miras meselesi ile erkek ve kadının miras payları konusu üzerinde de durmalıyız. Çünkü bu konu hem eski dönemlerde ve hem de günümüzde çok sayıda erkeğin ve kadının aklına takıla gelmiştir. Yüce Allah, kadına cihad etmeyi, savaşa katılmayı farz kılmadı. Fakat eğer bu konuda kadına ihtiyaç olur da bu ihtiyacı erkekler karşılayamazsa onun savaşa katılmasını yasaklamış ve haram saymış da değildir. Nitekim tek tük de olsa İslam tarihi boyunca savaşlara katılan, hem de hemşire ve cephane taşıyıcısı olarak değil, doğrudan doğruya savaşçı olarak cephede yer alan bazı kadınlar görülmüştür. Yalnız bu kadına Katılım ihtiyaçlarla ve zorunluluklar ile kayıtlanarak sınırlanmıştır. Normal işleyen bir genel kural değildir. Kısacası Yüce Allah cihad etmeyi, yani savaşmayı erkekler gibi kadınlara farz kılmış değildir. Cihad savaş kadına farz kılınmadı, çünkü kadın cihad edecek, savaşacak olan erkekleri doğuruyor, o hem organik hem psikolojik yapısı ile bu erkekleri doğurmaya, onları cihada, savaşa ve hayata hazırlamaya elverişli ve yatkındır, o bu alanda daha güçlü ve daha yararlıdır, daha güçlüdür, çünkü organizmasının bütün hücreleri gerek anatomik ve gerekse psikolojik bakımdan bu işe yetenekli olarak yaratılmıştır. Kadın bu işe olan yatkınlığı sadece organizmasının dış yapısının özelliğinden kaynaklanmıyor, bunun da ötesinde ana rahminde döllenme olayının gerçekleştiği ve bu yumurtadan erkek mi, yoksa dişi mi üreteceği yüce yaratıcı tarafından belirlendiği andan itibaren oluşan bütün hücrelerinin fonksiyon farklılığından kaynaklanıyor, sonra bu gerekçeye dış organik farklılıklar ile psikolojik yatkınlıklar gerekçesi eklenir. Milletlerin uzun vadeli yararlarını görebilen geniş bir çerçeveden bakınca bu tutumun daha faydalı olduğunu anlarız, çünkü girişilen savaşlar eğer bir milletin erkeklerini biçer de kadınlarını geride bırakırsa o zaman meydana gelen nüfus boşluğunu telafi edecek yeni kuşakların üreyeceği kaynaklar elde kalmış olur, oysa eğer hem erkekler hem kadınlar kırılırsa, hatta kadınlar kırıma uğrar da erkekler geride kalırsa durum böyle olur. Olmaz. Çünkü İslam düzeninde bütün kolaylıklar ile bütün imkanların kullanılması gerektiğinden bir erkek dört kadını doğurgan ve üretken hale getirebilir, böylece bir süre sonra savaşta uğranılan nüfus kaybı telafi edilebilir, fakat binlerce erkek bir araya gelse bile bir kadına bir erkeğin sağlayabileceğinden daha büyük bir doğurganlık kapasitesi kazandırıp savaşta uğranılan insan kaybını bu yoldan kapatmaya katkıda bulunamazlar. Bu faktör, kadının savaşma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmasının ilahi hikmetlerinin sadece bir tanesidir. Bu hükmün gerek toplumun ahlakına ve oluşum biçimine ve gerekse her iki cinsin özelliklerinin korunması endişesine ilişkin daha birçok gerekçesi vardır ki, bunları burada ayrıntıları ile saymak mümkün değildir, onları ayrı ve bağımsız bir araştırmada ele almak gerekir. Savaşa katılmanın ve şehit olmanın getireceği sevap konusuna, kazandıracağı mükafat meselesine gelince Yüce Allah bu konuyu bütün erkekleri ve bütün kadınları tatmin edecek bir ilkeye bağlamıştır. Bu ilkeye göre omuzlarına yüklenen görevi titizlikle yerine getiren her insan, görevinin türü ve cinsiyeti ne olursa olsun, Yüce Allah katında kesinlikle ihsan mertebesine ulaşacaktır. Miras konusu da böyledir, bu alanda da erkeğe kadının iki katı kadar pay veren kural yolu ile ilk bakışta erkek kayırıldı, kadına üstün tutuldu gibi görülebilir, fakat meseleye yakından bakınca bu yüzeysel görüş, yerini kadın ile erkeğin konum ve yükümlülükleri arasında tutarlı bir bütünlüğün olduğu gerçeğine bırakır, her nimetin bir külfeti olduğu ilkesi, İslam sisteminin köklü ve değişmez bir kuralıdır. Bu kuralın ışığında erkek ile kadının durumunu gözden geçirelim, her şeyden önce erkek kadına evlenirken mehir vermek zorundadır, oysa kadının kocasına böyle bir ödemede bulunması söz konusu değildir, erkek, karısının ve çocuklarının geçimlerini sağlamakla yükümlüdür, oysa kadın malı bile olsa böyle bir yükümlülük altında değildir, erkeğin bu yükümlülükteki asgari payı bu görevini savsakladığı takdirde hapis cezasına çarpılabilir. Erkek yakın akraba dayanışması çerçevesi içinde aileye yüklenecek adam öldürme ve yaralama diyetlerinin ödenmesine katkıda bulunmak zorundadır. Oysa kadın böyle bir ödeme zorunluğundan muaftır. Erkek yine yakın akrabalar arası dayanışma ilkesinin gereği olarak yakınlık sıralarına göre yoksul, düşkün ve çalışma gücünden yoksun akrabalara mali yardımda bulunmakla yükümlüdür. Oysa kadın bu geniş aile dayanışması. Maddi yükümlülüklerinden muaftır. Erkek, ayrı yaşadığı ya da boşadığı karısına kendinden olma çocuğu için emzirme ve bakım ücreti ödemek zorundadır. Erkek bu ücretleri nafaka ile birlikte kadına ödemekle yükümlüdür. Görüldüğü gibi İslam sistemi karşılıklı tamamlayıcılık ilkesine bağlı tutarlı bir sistemdir. Bu sistemde sorumlulukların dağılımı, mirasın bölüşümü belirlenmektedir. Aslında erkeğin yükümlülükleri mirastaki payından daha fazla, daha ağırdır. Bu yükümlülük dağılımında erkeğin çalışıp kazanmaya yatkın özelliği ile kadına tam anlamı ile huzurlu ve güvenli bir hayat sağlamasının teminata bağlanması gözetilmiştir. Böylece kadın değeri hiçbir malla biçilemeyecek, hiçbir sanayi ürünü ve hiçbir kamu yararı amaçlı hizmetle karşılaştırılamayacak derecede değerli olan çocuğunun, bu ortak insanlık hazinesinin bakımı ile meşgul olsun, kendini bu yüce uğraşa adasın istenmiştir. İşte her işi bir hikmete dayanan ve her şeyi bilen Yüce Allah'ın yasallaştırdığı hikmetli İslam sistemini biraz yakından inceleyince onun içerdiği yaygın dengenin ve duyarlı değerlendirmenin işaretlerini görmekte gecikmeyiz. Şimdi İslam'ın bu ayette kadına tanımış olduğu ferdi mülkiyet hakkı konusunu irdeleyelim, okuyoruz. Erkekler kazançlarından pay aldıkları gibi kadınlar da kazançlarından pay alırlar. Arap cahiliye döneminde diğer eski cahiliye toplumlarında olduğu gibi kadına bu hakkı ya hiç baştan tanınmaz ya da çok ender durumlarda tanındığı zaman hemen ilk fırsatta bu hakkın çiğnenmesine girişilirdi. Çünkü söz konusu toplumlarda bizzat kadının kendisi miras yolu ile ele geçirilecek bir mal gibi görülüyordu. Modern cahiliye toplumları da kadının bu hakkını çiğnemeye, savsaklamaya devam ediyorlar, oysa bu toplumlar kadına başka hiçbir sistemin vermediği hakları verdiklerini, başka hiçbir uygarlığın tanımadığı saygınlığı tanıdıklarını ileri sürerler, bu toplumların bir kısmı ölenin mirasını en büyük erkek mirasçıya verirler, bir kısmı da kadının herhangi bir mali anlaşma imzalamadan önce velisinin iznini almasını şart koşar diğer bir bölümü de kadının kendi öz malında girişmek isteyeceği her tasarrufu kocasının mutlak onaylaması gerektiğini yasalarına geçirmişlerdir. Üstelik bu uygulamalar kadınların haklarını elde etmek için verdikleri birçok mücadeleler, birçok devrimler sonunda gelen iyileştirmelerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Kadının konumunu tümü ile sarsıntıya uğratan, aile düzenini zedeleyen ve genel ahlakı yozlaştıran bunca sancılı mücadelelerin kadınlara kazandırabildiği haklar bunlar olmuştur. Oysa İslam, kadına bu ferdi mülkiyet hakkını kadının hiçbir isteği, hiçbir baş kaldırısı olmadan kadın derneklerinin ve kadın parlamenterlerin ateşli mücadelelerine hacet bırakmadan kendi inisiyatifi ile vermiştir. İslam kadına verirken önce bir bütün olarak insanı, sonra da tek insanda bütünleşen insanlığın yarısını onurlandırmayı, aile kurumuna dayalı bir sosyal düzen kurmayı ve bu aile yuvasını sevgi, dayanışma ve bireysel güvenlik garantileri ile donatmayı amaçlayan genel dünya görüşüne uygun bir adım atmıştır. Bundan dolayı İslam'da erkek ile kadına ferdi mülkiyet ve kazanç sağlama alanında eşitlik tanınmış olması her şeyden önce bir ilke meselesidir. Doktor Abdul Wahid Wafi, "İnsan Hakları" adlı kitabında kadının gerek İslam'daki konumunu ve gerekse Batı ülkelerindeki durumunu titiz bir gözlemin süzgecinden geçirdikten sonra şunları söylüyor. Öte yandan İslam kadın ile erkeği kanun önünde eşit tutmuş ve bu eşitliği bütün medeni haklarda gerek evli ve gerekse bekar tüm kadınlar için geçerli saymıştır. İslam'da evlilik, Hristiyan batı milletlerinin çoğundaki evlilikten farklıdır. Çünkü İslam, a göre kadın evlenmekte ne evlilik öncesi soyadını ne hukuki kişiliğini ne sözleşme yapabilme yetkisini ne de mülkiyet hakkını yitirmez, tersine evlendikten sonra adını ve kızlık soyadını, bütün yurttaşlık haklarını, maddi yükümlülük üstlenebilire ehliyetini evlilik öncesindeki gibi sürdürür, alışveriş, ipotek, hibe ve vasiyet gibi her tür sözleşmeyi yapıp yürütebilir, tek başına mülk edinebilir, başka hiç kimse bu hakkına müdahale edemez, kısacası İslam'a göre kadının eksiksiz bir hukuki kişiliği bağımsız bir mal edinme yetkisi vardır, kocası onun bu haklarına ve bu mal edinme yetkisi Karışamaz, kocası onun malını bu malın az ya da çok bir bölümünü elinden alamaz. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor. Eğer eşinizi bırakıp başka bir kadın ile evlenmek isterseniz önceki eşinize gayet yüklü miktarda mehir vermiş olsanız bile bundan hiçbir şey geri almayınız, yoksa kadına iftira atarak ve apaçık bir günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız. Nisa suresi 20. Kadınlara evliyken verdiklerinizden bir şeyi geri almak helal değildir. Bakara suresi 229 Görüldüğü gibi bu ayetlerde Yüce Allah erkeğe, evlenirken eşine verdiği malların tamamını ya da bir bölümünü geri almamasını emrediyor. Eğer erkek, karısına kendi eliyle verdiği bir malı geri alamıyor ve böyle bir yola başvurması caiz değilse kadının kendi öz malına el koyması haydi haydi, caiz değildir. Yalnız kadın gerek kendi malını gerekse evlenirken kocasından aldığı bir malı serbest rızası ile, gönüllü olarak koca. Verebilir. bu konuda da Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kadınların mehirlerini gönül hoşnutluğu ile veriniz, fakat eğer onlar gönüllü olarak mehirlerinin bir bölümünü size bağışlarlar ise bunu afiyetle yiyiniz. Nisa suresi 4 Bunların yanı sıra erkek, karısının izni olmadıkça ya da ona kendi adına sözleşme yapmak üzere vekalet vermedikçe kadının malına ilişkin hiçbir tasarrufta bulunamaz, ayrıca kadın, bu yolda kocasına verdiği vekaleti istediği anda geri alıp başkasına vekalet verebilir. Gelişmiş, Çağdaş demokratik ülkelerde en modern kanunlar çıkarıldıktan sonra bile kadın bu eşitlik düzeyine çıkabilmiş değildir. Mesela Fransa'da kadın, yakın zamana kadar bir tür köle konumunda idi. hatta hala bile aynı konumdadır. Çünkü bu ülkede yürürlükte olan medeni kanun onu birçok yurttaşlık haklarından yoksun tutmuş, erkeğin kullandığı birçok hakları kadına tanımamıştır. Nitekim Fransız Medeni Kanununun 217. Maddesi aynen şöyle der. Evli kadın, kocasının katılmadığı bir sözleşme yolu ile malını bağışlayamaz, mülkünü devredemez, ipotek işlemi yapamaz, ne bedelini ödeyerek ve ne de karşılıksız biçimde mülk edinemez, bu tür işlemlere girişebilmesi için kocasının yazılı iznini alması gerekir, evlilik sözleşmesi karı ile kocanın mallarının birbirinden ayrı kalacağı esasına. Dayandırılmış olsa bile bu böyledir. Gerçi bu maddede daha sonra bazı değişiklikler yapıldı, yasaklamalarına bazı kısıtlamalar getirildi ama Fransız kadınının hukuki konumu günümüze kadar bu maddenin öngördüğü sınırlamaların etkisinden kurtulamadı. Batılı kadına empoze edilen kölelik benzeri statünün bir başka belirtisi de şudur, batılı ülkelerin kanunlarına ve geleneklerine göre kadın, evlenince evlilik öncesi soyadını kaybeder, artık, falanın kızı filanca, diye anılmaz, bunun yerine, madam, bayan, filanca, diye anılır, yani isminin arkasından gelen kızlık soyadı silinerek yerine kocasının soyadı yazılır, bu soyadı değişikliği aslında basit bir gelenek değildir, Tersine daha birçok kısıtlamalar ile birlikte evli kadının hukuki kişiliğini yitirerek kocasının hukuki kişiliği içinde eritildiğini sembolize eder. Ne gariptir ki, çoğu hanımlarımız bu aşağılatıcı uygulamada bile batılı kadınlara özenerek evlendiklerinde İslam düzenine uyarak kızlık soyadlarını taşımaya devam edecekleri yerde kocalarının ailesinin soyadını almaya razı oluyorlar. Bu tutum, körü körüne taklitçiliğin akla gelebilecek en aşırı örneğidir. Bundan daha tuhaf olanı şu ki, bu gözü kapalı özentiye kapılan kadınlar, aynı zamanda kadınların haklarının ve kadın er erkek eşitliğinin ateşli savunucularıdır. Oysa bu hanımlar, söz konusu soyadı değişikliğine özenmekle, İslamiyet'in kendilerine bağışladığı ve erkekler ile denk tutarak onurlarını yükselttiği bir haktan kendilerini tek taraflı olarak yoksun bıraktıklarının farkında değildirler şimdi sıra yukarıdaki ayetler demetinin sonuncusuna geldi Bu ayet miras sisteminin yürürlüğe girişinden önce uygulanan vela sözleşmeleri ne ilişkindir aşağıda ayrıntılı biçimde anlatılacağı gibi miras hükümleri mirasın sadece akrabalar arasında bölüştürülmesini yasalaştırırken vela sözleşmelerinin öngördüğü sistem sözleşme yolu ile akraba olmayanlara da mirastan pay verilmesini geçerli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 Bu ayetler grubunda erkeklerin ve kadınların kazançlarından pay alacakları belirtildikten ve daha önceki bir ayette erkeklerin ve kadınların miras payları açıklandıktan sonra bu ayette herkesin, ölünce malına mirasçı olacak akrabaları olduğu, kişiye ana babasından kalan malın ölünce bu mirasçılar arasında bölüşülmesi gerektiği anlatılıyor. Böyle olunca mallar miras yolu ile kuşaktan kuşağı el değiştirir, varisler ellerine geçen miraslara kendi kazançlarını eklerler ve sonra bütün birikmiş mallarını ölünce arkalarında kalan akrabalarına miras bırakırlar. Bu İslam sisteminde malın elden ele dolaşmasını somut uygulamaya yansıtan bir uygulamadır. Böylece mal ne bir kuşağın ne bir ailenin ve ne de bir tek kişinin elinde toplanır. Tersine sürekli bir sahip değiştirme, sürekli bir elden ele geçme, kesintisiz bir yeniden bölüşme süreci yaşanır ve bu sürecin sonucu olarak zaman içinde malların sahipleri de miktarları da değişikliğe uğrar. Ayetin bundan sonraki bölümünde İslam hukukunun geçerli saydığı ve kimi zaman akraba olmayan kimselerin mirasçı olmalarına gerekçe olan sözleşmeler İslam hukuku deyimi ile ukutule muvalat ele alınıyor. İslam toplumu bu sözleşmelerin birkaç türünü tanımış ve geçerli saymıştır. Bir bunlardan birincisi, azadlı köleyi akraba edinme, velay t k sözleşmesidir. Bu sözleşme yolu ile azad edilen köleler efendilerinin ailelerinin üyeleri haline gelirler, buna göre eğer böyle bir sözleşmeli eski köle diyet vermeyi gerektiren bir cinayet işlerse eski efendisi onun adına diyet öder, yani cinayet işleyen öz akrabası karşısındaki yükümlülüğün aynısını akrabalık sözleşmesi ile ailesine kattı eski kölesine karşı da taşır, ayrıca adam öldüğünde kimsesi olmazsa eski kölesi mirasçısı olur. İki bir Arap'ın başka bir ırktan olan biri ile yaptığı akrabalık muvalat sözleşmesi, bu anlaşma hiçbir varisi olmayan bir Arap'ın başka ırktan birini ailesine katmasını sağlar, bu durumda Arap olan, sözleşmeli akrabasının işleyeceği cinayetin diyetini ödemekle yükümlüdür, ayrıca ölünce sözleşmeli akrabası adamın mirasçısı olur. 3 Medine döneminin ilk yıllarında Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, buyruğu üzerine Mekkeli göçmenler, muhacirler ile Medine yerlileri arasında yapılan kardeşlik sözleşmesidir. Bu anlaşma uyarınca göçmenler, Medinelilerin ailelerinden biri haline geliyorlar, hatta eğer Medineli Müslümanın ailesi müşrik ise yani kendisi ile ailesi arasında inanç ayrılığı var ise, sözleşmeli Müslüman kardeşi ona diğer iman etmemiş aile fertlerinden bile daha yakın oluyor ve bu konumu ile ölünce mirasçısı oluyordu. 4- Bu sözleşme türü bir cahiliye geleneğiydi, buna göre, herhangi bir kimse istediği bir kimseye, sen benim mirasçım ol, ben de sana mirasçı olayım, teklifinde bulunur ve teklifini karşı taraf kabul ederse bu iki kişi birbirlerinin sözleşmeli mirasçısı olurlardı. İslamiyet akrabalığın, mirasçılığın tek geçerli gerekçesi olduğu ilkesini getirerek bu sözleşmeleri, özellikle bunların üçüncü ve dördüncü türünü tasfiye etme yoluna girdi, fakat daha önce yapılan bu tür sözleşmeleri de geçersiz saymadı, bunları, yenileri yapılmamak şartı ile yürürlükte tuttu, işte Yüce Allah bu anlaşmalar konusunda aşağıdaki ayette şöyle buyuruyor. Yeminli sözleşmeler yaptığınız kimselere miras paylarını veriniz, ayetin son cümlesinde bu meseleye önem veren ağırlıklı bir dil kullanılarak Allah'ın, bu sözleşmelerin ve onlarla ilgili tasarrufların şahidi olduğu hatırlatılıyor. Hiç şüphesiz Allah her şeyin şahididir. Öte yandan Peygamberimiz bu konuda şöyle buyuruyor. İslam'da sözleşmeli akrabalık, hılf, yoktur, fakat cahiliye döneminde yapılan akrabalık sözleşmelerine İslam sadece destek, uygulamaya yönelik ağırlıklı yaptırım gücü, katmıştır, Müslim, Ahmet. İslamiyet bu tür sözleşmeleri tasfiye konusunda diğer mali düzenlemeleri tasfiye ederken kullandığı metodun aynısını kullanmış, yani getirilen yasaklama hükmünün geriye doğru yürümeyeceği ilkesine uymuştur, bilindiği gibi faizi kaldırırken de aynı yöntemi kullanarak yasaklayıcı ayetin iniş tarihini başlangıç noktası kabul etmiş, eski defterleri kapatmış, ayetin inişinden önce alınan faiz taksitlerinin geri verilmesi zorunluluğunu getirmemiş, yalnız eğer, işlemiş faiz taksitleri tahsil edilmemiş ise bunların tahsil edilmelerini öngören eski eski sözleşmelerin yürürlükte sayılmasını kabul etmemiştir. Fakat sözünü ettiğimiz sözleşmeleri, yenileri yapılmamak şartı ile tanımış, geçerli saymıştır, çünkü bu sözleşmeler mali içeriklerinin ötesinde taraflardan birini öbürünün aile üyesi olma hakkı kazandıran son derece karmaşık ilişkileri kapsıyordu. İslam bu sözleşmeleri bu karmaşık içerikleri yüzünden yürürlükte tuttu, titizlikle uygulamalarına ağırlık verdi ve böylece eskilerinin çözüm gerektiren problemlere yol açma meydan vermek sizin yenilerinin ortaya çıkmasının yolunu kapattı. Bu uygulamada derinliğin, geniş görüşlülüğün, hikmetliliğin, kapsamlı bakış açısının yanında kolaylaştırmanın, işi zora koşmaktan kaçınmanın izleri de açıkça görülür. Şöyle ki, İslam, her direktifi ile ve her yasal düzenlemesi ile günden güne cahiliye toplumunun karakteristiklerini silerken bununla ters orantılı bir biçimde de İslam toplumunun karakteristiklerini oluşturuyordu. Abdullah B. Abbas tarafından yapıldığı bildirilen açıklamaya göre bu ayet, akraba olmayanların mirasçı olmalarını yasaklamış, fakat bunun yanında eski sözleşmeliler için yardım, bağış ve kayırma kapılarını açık bırakmıştır. Aile Düzeni bu dersin son konusu, aile kurumunu düzenlemek, denetim altına almaktır. Ayrıca bu kurumda, iş bölümü, görevleri belirleme, elden geldiği oranda disiplini sağlamak için ne gibi önlemler alınacağını açıklama ve bu kurumu şahsi ihtirasların ve çatışmaların yıkıma ve mahvolmaya götürücü unsurların sarsıntısından korumaktır, okuyoruz. 34 Allah'ın erkekleri, kadınlardan üstün yaratmış olması ve erkeklerin mali harcamaları karşılamaları gerekçesi erkekler kadınları yönetmeye yetkilidirler, buna göre iyi kadınlar, saygılı olanlar ve kocalarının yokluğunda Allah'ın korunmasını emrettiği mahremiyetleri koruyanlardır. Dik kafalılık edeceklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt veriniz, kendilerini yataklarında yalnız bırakınız ve dövünüz, eğer uslanıp size itaat ederler ise kendilerine karşı başka bir tedbire başvurmayınız, hiç şüphesiz Allah yüce ve büyüktür. 35 Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz onlara biri erkeğin ve öbürü kadının akrabası olan iki arabulucu gönderiniz. Eğer bu arabulucular karı kocayı barıştırmak isterlerse Allah onların arasını bulur. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Bu iki ayetin ayrıntılı açıklamasına, bu ilahi buyrukların psikolojik ve sosyal amaçlarının irdelenmesine girişmeden önce şu sayfaların elverdiği oranda İslam'ın aile kurumuna yönelik bakış açısına, bu kurumun kuruluşuna ve korunmasına ilişkin yöntemine, bu kurumdan neler beklediğine kısaca değinmek gerekir, kısaca diyoruz, çünkü bu konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatabilmek için uzun ve ayrı bir araştırma yapmak gerekir. İnsan denen şu varlığın yaratıcısı, çift olma, ilkesini bu varlığın yaratılış mayasına katmıştır, tıpkı şu evrendeki tüm yaratıkları gibi, okuyoruz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyi çifter çifter yarattık, Zariyat Suresi, 49. Sonra insan çiftinin bir tek kişiden oluşmasını, aynı insan biriminin iki parçası biçiminde ortaya çıkmasını diledi, okuyalım. Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz, ki o sizi, tek bir kişiden türetti, o tek kişinin eşini de kendi özünden yarattı, Nisa suresi, 1. Kadınlar sizin, siz de kadınların örtüsü, elbisesisiniz, Bakara suresi, 187. Kadınlarınız sizin çocuk üreten tarlalarınızdır, o halde tarlanıza dilediğiniz gibi varınız, kendiniz için ileriye dönük hazırlık yapınız ve Allah'tan korkunuz. Bakara Suresi 223 Ey müminler, kendinizi ve aile fertlerinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Tahrim Suresi 6 Kendileri iman ettikleri gibi soyları da iman ederek kendilerine uymuş olanlara soylarından gelenleri de katarız, onların amellerinin sevabında hiçbir kısıntı yapmayız. Tur Suresi 21 Bilindiği gibi bu dersin daha önceki kısmında gerek Allah katındaki ödül ve sevap konusu gerek mülkiyet ve miras hakkına sahip olması noktası ve gerekse bağımsız hukuki kişilik taşıması yönünden, kadının erkekle eşit olduğunu belirtmiştik, kadının bu onurlandırılmışlığı ve bu kanun önündeki eşitliği aynı özün iki parçasını oluşturan bu iki insan cinsinin Yüce Allah katındaki eşitliğinden ve Yüce Allah'ın bir bütün olarak insanı on nurlandırmış olmasından kaynaklanır. Aynı insan bütününün iki parçasını bir aile kurumu oluşturmak amacı ile bir araya gelmesinin önemi ve bu kurumun sorumluluğunun büyüklüğü, öncelikle iki nokta üzerinde yoğunlaşır, bu iki nokta şunlardır. Bir aynı insan bütününün her iki yarısına huzur, güven, örtü ve korunmuşluk sağlamak. İki uygun üreme ve gelişme faktörlerini devreye sokarak insan toplumunun sürekliliğini teminat altına almak. İşte bu kurumun bütün ayrıntılı ihtiyaçlarını garantiye bağlayan bütün kesin ve ince içerikli yasal düzenlemeler bu amaçlara yöneliktir. Bu şuur sure sözünü ettiğimiz düzenlemelerin önemli bir bölümünü içerir, bunları önce 4. cüzde, arkasından elimizdeki 5. cüzün ilk sayfalarında incelemiştik, bu yasal düzenlemelerin diğer bir bölümünü Bakara suresi içerir ki, bunlara da 2. cüzde değindik, diğerleri de çeşitli surelere serpiştirilmiştir, özellikle 18. cüzdeki Nur suresinde 21. ve 22. cüzlerdeki Ahzab suresinde ve 28. cüzdeki Talak ve Tahrim surelerinde bu hükümlerle yoğun biçimde karşılaşırız, bu parça parça hükümler bir araya getirilince bu temel insani kurumu düzenleyen eksiksiz, geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir aile hukuku meydana çıkar, bu hükümlerin sayı çokluğu, çeşitliliği, ayrıntılılığı ve geniş kapsamlılığı İslam sisteminin bu son derece ağırlıklı kuruma dayalı insan hayatına ne kadar büyük bir önem verdiğini kanıtlar. Şu satırların okuyucusunun bu konuda bu cüzün daha önceki bölümlerinde yazmış olduklarımızı okumuş olmasını temenni ederiz, o sayfalarda şu noktalara parmak basmıştık, insan yavrusunun çocukluk dönemi, diğer canlı yavrularının yavruluk döneminden bir hayli uzundur, insan yavrusunun bu dönemde her şeyden önce kendisini, besinini kendi gücüyle sağlayacak yaşa gelinceye dek koruyacak bir yuvaya ihtiyacı vardır, bundan da daha önemlisi, bu yuva insan yavrusunu eğiterek onu sosyal fonksiyonunu yerine getirmeye, insan toplumunun gelişiminde kendine düşen görevi yapmaya, insan toplumunu devraldığından daha ilerlemiş bir düzeyde kendinden sonraki kuşağa teslim etmeye hazırlamaktır. Aile kurumunun değerini anlatırken, İslam'ın onun fonksiyonlarına yönelik bakış açısını, bu kuruma ilişkin beklentilerini irdelerken, onu uzak yakın her türlü yıkıcı faktörden nasıl sakındırdığını, her türlü muhtemel tehlikeden nasıl koruduğunu ortaya koyarken de bu noktaları hatırda tutmanın özel bir önemi vardır. Kısaca değindiğimiz bu noktalar İslam'ın aile kurumunu hangi gözle gördüğünü, ona niçin önem verdiğini, onun kalıcılığına, istikrarına ve iç huzuruna yönelik güvenceleri sağlamak hususunda ne kadar titiz olduğunu açıkça ortaya koyar, az yukarıda da bu ilahi sistemin kadını onurlandırdığını, ona bağımsız bir kişilik kazandırdığını, onu saygın konuma yükselttiğini, ona kendi inisiyatifi ile geçmişte örneği olmayan birçok haklar bütün bunları kadını kandırmak için değil, tümü ile insanı onurlandırarak ve böylece insan hayatının düzeyini yükseltmek gibi büyük amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığını anlatmıştık. İşte yukarıdaki noktalar ile bu anlattıklarımızın ortak ışığı altında, bu kısa ön açıklamadan sonra okuduğumuz son ayeti incelemeye girişebiliriz. Bu ayetin amacı, evlilik kurumunu düzene koymak, bu kurumdaki iş ve görev bölümünü yasal kurallara bağlamak ve böylece aile fertleri arasında çıkabilecek çatışmaları, sürtüşmeleri önlemektir. Bunun için tüm aile fertlerini ihtiraslarının, psikolojik reaksiyonlarının ve bencilliklerinin tutsaklığından sıyrarak Yüce Allah'ın hükmüne bağlamaktır. İşte temel amacını böylece vurguladığımız bu ayet aile kurumunun yönetim yetkisini erkeğe veriyor, aile reisinin erkek olduğunu belirliyor ve bu tercihini şu sebeplere bağlıyor, Yüce Allah, erkeği bu yöneticiliğin, bu amirliğin dayanakları bakımından üstün kılmış, onu bu yöneticiliğin yetenek ve maharetleri ile donatmak. Atmıştır. Bunun yanı sıra erkek, aile kurumunun maddi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü tutulmuştur. Erkeğe verilen bu yöneticilik yetkisine dayalı olarak, bu yetkinin aile kurumunu bozulmaktan kurtarmaya, onu gelip geçici taşkınlıklara karşı korumaya, ortaya çıkacak bu taşkınlıklara nasıl karşı konacağına ilişkin imtiyazlar da belirleniyor. Son olarak da iç önlemler bu konuda başarısız kalınca başvurulabilecek dış önlemler neler olduğu açıklanıyor, yuvaya yönelik somut tehlikeye dikkat çekiliyor, bu tehlikenin sadece aynı insan biriminin iki yarısını oluşturan karı kocayı tehdit etmediği, aynı zamanda bu yuvanın sıcak kucağında gelişen ve son derece korumaya muhtaç olan yavruyu da tehdit ettiği vurgulanıyor. Şimdi bu önlemlerin gereklerini ve gerekçelerini görebildiğimiz kadarı ile anlatmaya çalışalım, önce ayetin baş tarafını tekrarlayalım. Allah'ın erkekleri kadınlardan üstün yaratmış olması ve erkeklerin mali harcamaları karşılamaları gerekçesi ile erkekler kadınları yönetmeye yetkilidir. Daha önce söylediğimiz gibi aile, insanlık hayatının ilk kurumudur, bir defa hayat yolunun her aşamasını etkileyen bir başlangıç noktası olması açısından ilk'dir, bunun yanı sıra önem açısından da ilk'dir, çünkü insan unsurun üretim ve geliştirme alanıdır, İnsan unsuru ise, İslam düşüncesine göre, bu evrenin en onurlu unsurudur. Toplumda, Hepsi de aileden daha az önemli, daha düşük değerli birçok kurumlar vardır, mali, saynay, ticari ve benzeri kurumlar gibi, bu kurumlar, normalde rastgele kimselerin eline teslim edilmez, tersine bu işlere aday olanların en yeterlilerinin ellerine verilirler, bu adaylar da yöneticilik ve işletmecilik yeteneklerinin ötesinde alanlarında uzman olmaları ve bilimsel bir eğitimden geçmiş olmaları şartı aranır. Aileden daha az önemli ve daha düşük değerli sosyal kurumlarda durum böyle olunca şu evrenin paha biçilmez unsuru olan insanı yetiştiren aile kurumunun bu ilkeye haydi haydi uyması gerekir. İlahi sistem bu ilkeyi ve bu ilkenin ışığında kadınla erkeğin görevleri ile uyumlu olan yeteneklerini göz önünde bulundurur, bunun yanı sıra kadın ile erkek arasında yükümlülükleri adaletli biçimde bölüştürme ilkesini, her iki tarafa doğuştan getirdikleri yetenekler uyarınca yatkın ve hazırlıklı oldukları sorumlulukları dengeli biçimde dağıtma prensibini de gözetir. Her şeyden önce şurası tartışmasız bir gerçektir ki, erkek de kadın da Yüce Allah'ın yaratıklarındandırlar. Yüce Allah, belirli bir görev için hazırladığı, yatkınlık kazandırdığı, bu görevi en iyi şekilde yapması için gerekli olan yetenekler ile donattığı yaratıklarının hiçbirine haksızlık ve zulüm yapmak istemez. Yüce Allah, insanları evrenin tümüne egemen olan genel kanuna uygun olarak kadın erkek çiftlerinden oluşmuş olarak yarattı ve kadına, erkek ile arasındaki ilişkinin ürünü olarak meydana gelen yavruyu karnında taşıma, doğurma, emzirme ve bakma görevini verdi. Bu görev hem büyük hem de önemlidir. Bu görev, kadının yapısında kök salan derin organik, psikolojik ve akli yatkınlıklar ve ön hazırlıklar olmaksızın yerine getirilebilecek kolay ve basit bir görev değildir. Bu yüzden evin ekonomik ihtiyaçlarını karşılama ve kadını koruma görevinin karşı cinse, yani erkeğe yüklenmesi adalet gereğidir. Böylece kadın, kendini tamamen öz görevine adasın, bir yandan karnında çocuk taşır, onu doğurur, emzirir ve bakarken öte yandan kendini ve çocuğunu geçindirmek için çalışmaz çabalamak ve gece gündüz demeden emek harcamak zorunda kalmasın, bunun yanı sıra erkeğin organik, sinirsel, akli ve psikolojik yapısını bu görevi yerine getirmesini sağlayacak yetenekler ile donatmak da adalet gereğidir, kadını da kendi görevini yerine getirmesini mümkün kılacak organik, psikolojik, sinirsel ve akli yetenekler ile donatmak da bu adalet terazisinin öbür kefesini oluşturur. İşte fiilen gerçekleşen, pratiğe yansıyan oluşum da budur. Çünkü Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Kehefe Suresi 149 Yüce Allah bu gerekçe ile kadına diğer özellikleri yanında incelik, şefkat, hızla reaksiyon, çocuğun isteklerini bilinçsiz ve düşüncesiz bir refleks ile hemen karşılama yetenekleri ile donatmıştır. Çünkü insanın kaçınılmaz, köklü ihtiyaçları tümü ile tek tek fertlerde bile bilincin, düşüncenin zaman alan tercihlerine bırakılmamış, bunların irade dışı bir tepki ile karşılanması sağlanmıştır. Böylece bu ihtiyaçlar hemen ve zorlamayı andıran bir irade ile karşılansın diye, fakat bu zorlama içten gelen bir zorlamadır. Yoksa dıştan kaynaklanan bir dayatma değildir. Böyle olduğu için çoğunlukla haz veren ve hoşlanılan bir zorlamadır. Bu sayede ihtiyacı karşılama için harcanacak çaba ne kadar sıkıntı verici olsa ve ne kadar fedakarlık gerektirse de bir yandan hızlı bir refleks ile harcanmakta ve öbür yandan da bu iş gönüllü olarak yapılmaktadır. Bu her şeyi en titiz şekilde ortaya koyan Allah. Yaratış yaratış üslubu, Nemi Suresi, 88. Bu özel yetenekler yüzeysel değildir, tersine kadının biyolojik, organik, sinirsel, psikolojik ve akli yapısının derinliklerinde kök salmışlardır. Hatta bu alanın büyük uzmanlarının söylediklerine göre bu özel yeteneklerin özleri kadın organizmasının her hücresinde vardır. Çünkü bu yetenek özleri, bütün ana karakteristikleri ile bölünüp çoğalması, insan yavrusunu meydana getiren ilk anaç hücrede gizlidir. Kadının yanı sıra erkek de diğer birçok özel yetenekleri yanında sertlik, katılık, reaksiyon ve tepki ağırlığı, harekete geçmeden ve uyarılara karşılık vermeden önce düşünme, bilinç süzgecinden geçirme yetenekleri ile donatıldı. Çünkü hayatının ilk aşamasında yaşadığı ilk avlanma tecrübesinden tutun da eşini ve çocuklarını korumak için sürekli biçimde verdiği savaşın her aşamasına kadar, ailenin geçimini sağlamadan kutunda diğer bütün yükümlülüklerine varıncaya kadar omuzlarında taşıdığı bütün görevler, genellikle ileri atılmadan önce soğukkanlı bir iç değerlendirme yapmayı, düşünüp taşınmayı ve ölçülü reaksiyonlar göstermeyi gerektiren görevlerdir. Bu özel yetenekler de, tıpkı kadının mukabil yetenekleri gibi, erkeğin yapısının derinliklerine kök salmışlardır. Erkeğin bu özel yetenekleri onu yöneticilikte kadından daha güçlü ve daha üstün bir konuma getiriyor, bunun yanı sıra iş bölümünün gereği olarak omuzlarına yüklenen evi geçindirme yükümlülüğü de ona yöneticilikte ve reislikte öncelik sağlıyor, çünkü aile kurumunun geçimini sağlamak bu yöneticilik, reislik konumunun içinde vardır ve ailenin mali tasarruflarına yön verme sorumluluğunu üstlenmek, erkeğin karakteristik yapısına ve aile içindeki fonksiyonuna kadına göre daha uygundur. İşte Kur'an-ı Kerim, İslam toplumunda erkeklerin, kadınları yönetecek onlara reis olacak konumda olduklarını belirlerken bu iki gerekçeyi vurguluyor ve bu iki faktöre özel yeteneklerden kaynaklanan yapısal sebepleri olduğu gibi görev ve yetenek bölüşümüne dayanan sebepleri vardır. Bunların yanı sıra adaletli iş bölümünün gerektirdiği görevleri bölüştürürken her iki cinse yapabilecekleri fıtri yatkınlıkları ile gerçekleştirmeye hazır oldukları fonksiyonları yükleme tutarlılığının ön plana çıkardığı sebepleri de mevcuttur. Erkeğe tanınan aileyi yönetme yetkisi, reisliğe ilişkin yeteneklerin ve ön yatkınlığın varlığına dayanması sebebiyle yerindedir. Bu görevi onun omuzlarına yüklemeyi, gerektiren, sebepler vardır. Çünkü aileden daha az önemli ve daha düşük değerli diğer sosyal kurumlar başsız bırakılmazken ailenin reissiz olması, yöneticisiz yürümesi düşünülemez. Bunun yanında erkek bu göreve hazırlıklıdır. Yaratılış özellikleri bu görevde ona destekçidir ve bu görevin yükümlülüklerini taşımaya elverişlidir. Buna karşılık öbür cins, yani kadın bu göreve hazırlıklı değildir. Yaratılıştan getirdiği yetenekler ona bu görevde destek sağlamaz. Eğer kadına, diğer kendine özgü sorumlulukları yanında bir de evi yönetme görevi yüklenirse bu zulüm olur. Eğer kadın, potansiyel yetenekleri harekete geçirilerek, bilimsel ve uygulamalı eğitimden geçirilerek evi yönetmeye yönetme görevine hazırlanacak olursa, bu defa analık görevine ilişkin yetenekleri körelir, dumura uğrar, çünkü analık görevinin kendine has gerekleri ve yetenekleri vardır, bunların başında reaksiyon çabukluğu ve uyarılara hemen cevap verme yatkınlığı gelir, bunların arka planında da biyolojik ve sinirsel yapıda kökleri olan özel yetenekler ile bu yeteneklerin davranışlara ve reaksiyonlara yansıyan izleri bulunmalıdır. Bunlar önemli meselelerdir, insan arzularının egemenliğine bırakılmayacak kadar, insanların bilinçsiz deneme yanılma girişimlerine havale edilemeyecek kadar önemli meselelerdir. Bu konular gerek eski cahiliye dönemlerinde ve gerekse şimdiki cahiliye sistemlerinde insanların keyiflerine bırakılınca bu umursamazlık, gerek varlığının özü bakımından gerekse insan hayatına anlam ve üstünlük sağlayan insancıl özellikler ve yetenek bakımından insanlığı büyük bir tehlikenin tehdidi altına sokmuştur. Erkeğin aile reisi olması ilkesinin varlığına, etkinliğine ve insanlar üzerinde yürürlükte olan kanunları bulunduğuna bizzat insan fıtratı tanıklık ediyor, insanlar bu ilkeye karşı da çıksalar, onu kabul de etmeseler ve onu tanımazlıktan da gelseler bu realite ortadan kalkmaz, bu fıtri kuralın varlığını gösteren kanıtların bir bölümü şunlardır, ne zaman bu kurala yan çizilmiş ise, ne zaman ailede otorite sarsılmış Ise, ne zaman bu otorite çarpıtılmış ise ve ne zaman bu otoritenin köklü ve fıtri ilkesine sırt çevrilmiş ise insanlık hayatı yozlaşmış, bozulmuş, sarsılmış, gerilemiş, hatta yok olma ve mahvolma tehlikesi ile yüz yüze gelmiştir. Yine bu kanıtlardan biri de belki şudur, bizzat kadının vicdanı, fıtri yapısına ters düşen aile reisliği görevini üstlenmekten kaçınıyor ve bundan hoşlanmıyor, aile reisliği görevini üstlenmeyen, bu görevin gerektirdiği nitelikler konusunda eksiği olan, bu yüzden bu görevi eşinin üzerine yıkan erkekle bir arada yaşamak durumunda kalan kadın, eksiklik, boşluk, endişe ve mutsuzluk duygusuna kapılıyor, bu sosyal hayatta soğukluğu, umut izlerine rastlanan bir realitedir, öyle ki, bunun böyle olduğunu, gerçeklere ters düşmüşlüğün karanlıklarında bocalayan sapıtmış kadınlar bile itiraf ediyorlar. Bu kuralın köklülüğünü gösteren bir başka kanıt da şu olabilir, baba tarafından yönetilmeyen ailelerde büyüyen bazı çocuklar görülür, ailenin baba yönetiminden yoksun oluşu çeşitli sebeplerden kaynaklanır, ya babanın kişiliği zayıftır, bu yüzden ananın kişiliği ona baskın çıkar ve evin dizginlerini kadın ele alır, yahut ailede baba yoktur, ya öldüğü için yoktur, ya da ortada meşru bir baba olmadığı için yoktur, bu tür o ortamlarda büyüyen çocuklar ender olarak normal olurlar. Genellikle bu tür çocuklarda ya sinirsel ya psikolojik yapılarında veya davranışları ve ahlaklarında mutlaka anormallikler, sapıklıklar görülür. Bütün bunlar, ailede erkeğin reisliği ilkesinin varlığına, etkinliğine ve insanlara egemen kanunlarının bulunduğuna, işaret eder, bunlar, insanlar karşı da çıksa redde etse ve tanımazlıktan da gelse bu realitenin geçerli olduğunu gösteren somut kanıtların bazılarıdır. Erkeğin yöneticilik yetkisine, bunun dayanaklarına, gerekçelerine, zorunluluklarına ve insan fıtratına dayandığına ilişkin yaptığımız bu açıklamayı burada noktalamamız yerinde olur. Fakat sözü bağlarken şu gerçeği bir kere daha vurgulamalıyız. Erkeğin yöneticilik yetkisi daha önce belirttiğimiz gibi kadının ne ev içinde ve toplumdaki kişiliğini ve ne de hukuki kişiliğini ortadan kaldırma niteliği taşımaz. Bu ilke sadece aile içi iş bölümüne ilişkin bir uygulamadır. Amacı bu son derece önemli kurumu yönetmek, korumak ve ayakta tutmaktır. Herhangi bir kurumun bir yöneticiye sahip olması ne o kurumun ortaklarının ve ne de çeşitli kademelerinde çalışanların varlıklarını ve kişiliklerini ortadan kaldırır, ayrıca İslam, Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde bu erkek reisliğinin nasıl olması gerektiğini açıklamıştır. Bu yöneticilik yetkisinin erkeğe, eşine ve çocuklarına karşı acıma, gözetme, koruma, kanat gelme, kendinden ve malından fedakarlıklarda bulunma yükümlülükleri getirdiğini belirlemiş ve ev içi davranışlarda uyacağı edep kurallarını açıklığa kavuşturmuştur. Saliha, iyi Kadınlar Erkeğin aile reisliğine ilişkin görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve yükümlülükleri anlatıldıktan sonra ideal mümin kadının nasıl olması gerektiği, aile içindeki imana dayalı davranış ve uygulamalarının niteliği konusuna geçiliyor, okuyalım.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 Saygılı olanlar, buyurmuştur, çünkü ikinci deyimin anlamı psikolojiktir, insan ruhuna ılık esintiler yansıtıcı bir içerik taşır, bir tek insan bütününün iki yarısı arasında bulunması gereken dirlik, sevgi, örtü ve korunak oluşturma havasına uygun düşen, barında büyüyen yavrulara havasının, nefeslerinin, esintilerinin ve meltemlerinin damgasını vuran insan yuvasına yakışan tutum budur.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 Kadının, yabancılara kapalı tutması gereken mahremiyetlerinin neler olduklarını ne kadın ve ne de erkek belirliyor, bunları belirleyen, yüce Allah'ın bizzat kendisidir, ayetteki Allah'ın korunmasını emrettiği ifadesi bu gerçeği ortaya koyar. Buna göre iyi kadınlar, saygılı olanlar ve kocalarının yokluğunda Allah'ın korunmasını emrettiği mahremiyetleri koruyanlardır. Durum böyle olunca sapık toplumun baskısı karşısında boyun eğen, bozguna uğrayan Müslüman erkek ve kadınların bütün mazeretleri suya düşer ve Allah'ın korunmasını emrettiği prensibi uyarınca salih, ideal, kadınların gönüllü, istekli ve arzulu itaatleri eşliğinde koruma altında tutacakları mahremiyetlerin sınırları meydana çıkar. İdeal, saliha, kadınların dışında kalan kadınlara gelince bunlar dik kafalı ve serkeş kadınlardır. Kur'an'da bu sıfatı ifade etmek için kullanılan neş kelimesi, yüksek yerde durmak anlamına gelir. Bu ifade belirli bir psikolojik durumu kelimelere yansıtan somut bir ifadedir. Gerçekten dik kafalı, serkeş insan baş kaldırma ve kafa tutma konusunda sivrilen, göze batan insan demektir sözünü ettiğimiz mahremiyetleri koruma noktasına sınırlama getiren bir tek geçerli hüküm vardır. Kadın mahremiyetlerini bu hüküm uyarınca yani Allah'ın korunmasını emrettiği biçimde korumalıdır. Kur'an-ı Kerim bu mahremiyetleri koruma zorunluluğunu emir kipi ile dile getirmiyor. Bu zorunluluğu emir kipinden daha derin anlamlı ve daha vurgulayıcı bir dille ifade ediyor. Allah'ın korunmasını emrettiği şekildeki muhafaza ideal kadınların karakteristik özelliklerinin ve ideal olma niteliklerinin vazgeçilmez gereğidir, diyor. Demek durum son derece ciddi, o halde sözünü ettiğimiz dik kafalılığın ve isyankarlığın belirtileri ortaya çıkar çıkmaz hemen bunları tedavi etmenin aşamalı önlemlerine başvurmak gerekir, işte aile kurumunu sarsılmaktan ve yıkılmaktan korumak için kurumun bir numaralı sorumlusu olan kocaya çoğunlukla uslandırıcı sonuç veren bazı terbiye yöntemlerini kullanma yetkisi tanınıyor, bu yöntemleri kullanmaktan maksat karşı taraftan, intikam almak, onu küçük düşürmek ya da ona acı çektirmek değildir, amaç, yola getirmek, dik kafalılığın bu başlangıç aşamasında yuvada açtığı deliği tıkamak ve gediyi sıvamaktır, şöylece. Dik kafalılık edeceklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt veriniz, onları yataklarında yalnız bırakınız ve dövünüz, eğer uslanıp size itaat ederler ise kendilerine karşı başka bir tedbire başvurmayınız, hiç kuşkusuz Allah yücedir, büyüktür. Şimdi önce yukarıda söylediklerimizi tekrar hatırlayalım. Yüce Allah Celle Celaluhu insan bütününün her iki yarısını, yani kadını ve erkeği ile insanı onurlu kılmıştır. Kadın hakları, onun insan olmasından kaynaklanan temel haklardır. Müslüman kadın, tüm vatandaşlık haklarına sahiptir. Bunların yanı sıra erkeğin yönetimi altında olacağı ilkesi, kadının kendi hayat arkadaşını seçme özgürlüğünü, şahsı ve malı ile ilgili tasarruf yetkisini ortadan kaldırmaz, gerek bunları ve gerekse İslam sisteminin içerdiği diğer belli başlı ilkeleri göz önüne getirelim, bu arada aile kurumunun önemi hakkında yapmaya çalıştığımız açıklamaları da zihnimizde canlandıralım. Bu önlemler, dik kafalılık tehlikesi belirince koruyucu birer tedbir olsunlar diye yürürlüğe konmuşlardır, amaçları. O zaman kalplerimiz şahsi ihtirasların tutsağı olmamış ve başlarımız şımarıklıktan dönmüş değil ise önce bu uslandırma amaçlı önlemlerin niçin ortaya konduğunu, sonra da bunların nasıl bir yöntem uyarınca uygulanmaları gerektiğini kolayca anlarız. Burada söz konusu olan şey kadın erkek savaşı değildir ki, bu önlemler aracılığı ile dik kafalılığa kalkışmak isteyen kadının burnu kırılsın veya kuduz köpek gibi zincire vurulsun. Böyle bir şey asla İslami değildir, böyle bir uygulama bazı dönemlerin toplumsal geleneği olabilir, bu sadece erkeğin ya da sadece kadının alçalmasından, yozlaşmasından değil, bir bütün olarak insanın alçalmasından ve izzet erozyonuna uğramasından kaynaklanan onur kırıcı bir gelenektir, fakat İslam gündeme gelince mesele hem biçim, hem yöntem hem de amaç bakımından farklılık kazanır, ayeti inceleyelim. Dik kafalılık edeceklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt veriniz. İşte ilk önlem bu, yani öğüt vermek, bu önlem aile reisinin yani evin baş sorumlusunun ilk görevidir. Her durumda kendisinden başvurulması beklenen, sürekli bir eğitim faaliyetidir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey müminler, kendinizi ve aile fertlerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Tahrim Suresi 6 Fakat ayetin anlattığı endişe karşısında erkek, bu önleme belirli bir amaca ulaşmak için başvurur. Bu belirli amaç, dik kafalılık hastalığını henüz palazlanmadan, henüz tam anlamı ile açığa çıkmadan tedavi etmektir fakat kimi zaman öğüt vermek işe yaramayabilir? Kadın kontrolsüz bir bencilliğe veya bilinçsiz bir burnu büyüklük kompleksine kapılmış olabilir, güzelliğine, malına, soyluluğuna ya da bir imtiyazına güvenerek aile kurumunun ortak üyesi olduğunu, kapris yapacak, böbürlenecek ya da çatışmaya girişecek bir rakibi olmadığını unutabilir. İşte o zaman sıra ikinci önleme gelir. Bu önlem kadının kof gururunu kırma amacı taşır, kadının güzellik, çekicilik gibi erkeğe hava atmak için koz olarak kullanmaya kalkıştığı ya da yönetilen konumunda olduğu bu kurumun üyesi olmayı içine sindirememesine sebep olan bütün üstünlüklerine yöneliktir, okuyoruz. Yatak, bir tahrik ve cazibe yeridir, şımarmış, dik kafalı kadın burada egemenliğinin doruğuna ulaşır, eğer erkek bu tahrik karşısında arzularını frenleyebilirse şımarık karısının en etkili silahını elinden almış olur, erkeğin en kritik anda ortaya koyacağı bu güçlü irade ve kişilik tezahürü karşısında ve bu kararlı direniş önünde genellikle kadının geri çekildiği, yumuşadığı görülür. Onları, eşlerinizi, yataklarında yalnız bırakınız. Fakat bu önlem de başarılı olmayabilir, o zaman ne olacak, aile kurumu yıkıma mı terk edilecek, hayır, sırada bir üçüncü önlem var, belki öbür ikisine göre biraz sert, ama kadının dik kafalılık kompleksi yüzünden aile yuvasının tamamen yıkılmasından daha kolay göze alınır ve daha az risklidir kuşkusuz, okuyoruz. Onları, eşlerinizi, dövünüz. Eğer bu önlemi yukarıdaki inceliklerin ve bu tedbirlerin ortak amacının ışığı altında ele alırsak söz konusu dövmenin öce alma, sadist duyguları tatmin etme amacı güden bir acı çektirme ya da kadının onurunu kırma, kişiliğini hırpalama eylemi anlamına gelmeyeceği, bunların yanı sıra kadının istemediği bir hayatı zorla, baskı ile yaşatma aracı olarak kullanılamayacağı açıkça anlaşılır, bu eylem terbiye edicinin sevecen duyguların eşlik eden bir uslandırma girişimi olmakla sınırlıdır, tıpkı babanın çocuklarına ve öğretmenin öğrencilerine yönelik aynı türden uygulamalarında olduğu gibi. Söylemeye gerek yok ki, eğer bu önemli kurumun ortakları arasında uyum varsa bu önlemlerin hiçbirine yer yoktur, bu önlemlere ancak sarsıntı ve bozulma tehlikesi karşısında başvurulur, bu sarsıntı ve bozulma tehlikesi de ancak bu önlemler aracılığı ile tedavi edilmeye çalışılan bir sapmadan kaynaklanır. Eğer ne öğüt verme ve ne de yatakta yalnız bırakma önlemleri işe yaramaz ise o zaman ortada başka türden ve başka düzeyde bir sapma var demektir ki ona karşı diğer önlemler çare olamazken bu önlem çıkar yol olabilir. Bazı sapma türlerine ilişkin pratik deneyimler ve psikolojik araştırmalar bu dövme önleminin belirli bir psikolojik anormalliği tedavi edecek, aynı zamanda bu anormalliğin sahibinin davranışlarını düzeltecek ve onu tatmin edecek en uygun çare olduğunu söylüyorlar. Yalnız burada sözünü ettiğimiz patolojik, marazi, sapma, psikanalizin belirleyerek isim taktığı anormallik olmayabilir. Ayrıca bu önlemleri belirleyen merci, tüm varlıkların yaratıcısıdır, o yarattığı insanları herkesten iyi tanır, bu her şeyi bilen ve her şeyin iç yüzünden haberdar olan yüce merciğin sözünden sonra yapılacak her tartışma dayanaksız bir demogojidir. yaratanın bu tercihine yönelik her inatlaşma ve boyun eğmeme girişimi, insanı iman alanının dışına çıkmaya sürükleyen bir adım olur. Yüce Allah bu önlemlerin niteliklerini, beraberlerinde taşıdıkları niyeti ve güttükleri amacı belirleyecek tarzda nitelikte ortaya koyuyor, öyle ki, cahiliye dönemleri insanların yanlış anlamalarını, Yüce Allah'ın sistemine yakıştırmaya imkan bırakılmıyor, çeşitli cahiliye dönemlerinde erkeğin din adına cellat kesildiği, yine din adına kadının köleye dönüştürüldüğü, erkeğin kadına ve kadının erkeğe özendiği, karşı cinslerin birbirlerine benzemeye yeltenerek kişiliklerinden uzaklaştıkları ya da ilerici bir din anlayışı adı altında her iki cinsin kadın ile erkek arası üçüncü bir karmaşık cinse dönüşmeye giriştikleri sık sık görülür, fakat müminlerin vicdanlarında bu sapık akımları katıksız İslam'dan ve onun gerektirdiği uygulamalardan ayı etmek hiç de zor değildir. Bu önlemler dik kafalılık kompleksinin belirtilerini henüz bu kompleks palazlanmadan, tedavi etmek için ortaya kondu ve hemen arkasından kötüye kullanılmalarını önleyecek uyarılar gündeme getirildi. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimiz, salat ve selam üzerine olsun, gerek eşlerine yönelik pratik uygulamaları ile ve gerekse sözlü direktifleri ile bu konudaki yanlış anlamaları düzeltmeye ve orada burada görülen aşırı uygulamaları fren. Yöneldi. Nitekim Muaviye B. Hıdetülhü şehrinin, ya Resulullah, eşlerimizin üzerimizdeki hakları nelerdir, diye sorması üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kendin yiyince ona da yedirmen, kendin giyince ona da giydirmendir, ayrıca yüzüne vurmasın, ona hakaret etmesin ve kendisini yatakta yalnız bırakmayı evin dışına taşınmasın, müsnet, eşabus sünen Yine bir keresinde Peygamberimiz, Allah'ın cariyelerini, kadınlarınızı, dövmeyiniz, buyurduktan bir süre sonra huzuruna çıkan Hazreti Ömer, ya Resulullah, kadınlar, kocalarına karşı dik kafalılık etmeye başladılar, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, erkeklerin eşlerini dövmelerine izin verince çok sayıda kadın, Peygamberimizin eşlerine başvurarak kocalarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu çok sayıda kadın Muhammed'in eşlerine, eşlerime, başvurarak kocalarından şikayetçi oldular, o erkekler sizin iyilerinizden değildirler, Ebu Davud, Nesey, İbni Mas. Bu arada Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İçinizden biri, gündüz dişisini çifteleyip de gece olunca onunla çiftleşen merkepler gibi davranarak eşini dövmesin, sahha. Yine Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, bir başka hadisinde ise bu konuda şöyle buyuruyor. En iyileriniz, eşlerine karşı en iyi davrananlarınız da, ben içinizde eşlerine karşı en iyi davrananızım, Tirmizi, Taberani. Çünkü biz psikolojinin ortaya koyduğu sonuçlara kesin bilimsel veriler gözü ile bakmıyoruz, sebebine gelince psikoloji, Doktor Alexis Kerel'in de belirttiği gibi henüz bilimsel anlamda bir, bilim, dalı haline gelmiş değildir, öyle kadınlar var ki, ancak pazu gücü ile kendilerini alt eden erkeklerin otoritesine sığınmak isterler ve ancak gücünü bu yolla kendilerine kanıtlayan erkeklerin eşleri olmaktan hoşlanırlar, kuşkudurlar. Bütün kadınların tabiatı böyle değildir, fakat böyle kadınlar da vardır, işte bu tür kadınları hizaya getirebilmek ve bunun sonucunda da bu önemli kurumun barış ve güvenliğini koruyabilmek için bu sön önleme başvurmak gerekli olabilir. Her neyse, Yüce Allah bu önlemlerin önüne aşılmaması ve önlerinde durulması gereken sınırlar koymuştur, bu önlemlerin herhangi bir aşamasında amaç gerçekleşince artık ötesine geçilemeyecektir, okuyoruz. Eğer, kadınlarınız, uslanıp size itaat ederlerse kendilerine karşı başka bir tedbire başvurmayınız. Ayetin aşağıdaki cümlesi bize açıkça gösteriyor ki, itaat amacı gerçekleştikten sonra bu önlemleri uygulamaya devam etmek aşırılık, keyfi uygulama ve ölçüyü çiğnemektir, okuyoruz. İtaat ederlerse kendilerine karşı başka bir tedbire başvurmayınız. Bu yasaklamanın arkasından gelen uyarı cümlesinde Yüce Allah'ın yüceliği ve ululuğu vurgulanıyor, böylece kur anın bilinen özendirme ve caydırma üslubu uyarınca kalplere su serpiliyor, mağrur başlar eğdiriliyor, bazı gönüllerden geçmesi muhtemel aşırılık ve bencillik duygularının kökü kazınıyor, okuyalım. Hiç şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Bu önlemler dik kafalılığın açığa vurulmadığı, sadece ön belirtilerinin görüldüğü durumlar içindirler, bir de bu dik kafalılığın açığa vurulduğunu düşünelim, o zaman bu saydığımız önlemlere başvurulmaz, çünkü o durumda bunların hiçbir yararı, hiçbir olumlu sonucu olmaz, o durumda karı koca anlaşmazlığı, birbirinin başını ezmeyi amaçlayan bir çatışmaya ve bir savaşa dönüşmüş demektir, oysa amaç ve istenen şey bu değildir. Ayrıca erkek, bu önlemlere başvurmanın hiçbir yarar getirmeyeceğini, tersine yuvanın dilliğinde meydana gelen çatlağı daha da genişleteceğini, dik kafalılığı açığa vurduracağını ve henüz kopmamış duran evlilik bağlarının da kopmasına yol açacağını düşünebilir ve bu önlemleri yürürlüğe koymadan önce yapacağı durum değerlendirmesinde bu görüşe varabilir ya da bu önlemleri fiilen uygular da hiçbir olumlu sonuç elde edemez. Bu durumlarda hikmetli İslam sistemi bu önemli kurumu yıkımdan kurtarmak için, kenara çekilerek onu yıkıma bırakmak zorunda kalmadan önceki son girişimi olmak üzere başka bir önlem öneriyor, okuyoruz.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 Görüldüğü gibi İslam sistemi, dik kafalılığın ve gerginliğin olumsuz sonuçlarına teslim olmayı uygun görmediği gibi hemen evlilik bağını çözmeye ve aile kurumunu, içinde yaşayan küçük büyük herkesin, dirliğin bozulması konusunda hiçbir rolü, hiçbir günahı ve hiçbir engel olma gücü olmayan zavallı aile fertlerinin başına yıkmaya kalkışılmasını uygun bulmuyor. Çünkü aile kurumu İslam'ın gözünde değerlidir, bu değerlilik bu kurumun toplumun yapılanmasındaki önem ile, topluma sağladığı gerekli tuğlalar aracılığı ile onun varlığının sürdürülmesine, gelişmesine, ilerlemesine sağladığı katkı ile doğru orantılıdır. Bu gerekçe ile İslam ayrılık tehlikesi baş gösterince bu ayrılık fiilen gerçekleşmeden önce davranarak şu son önlemini devreye sokar, biri kadının ve öbürü erkeğin akrabası olan, taraflarca onaylanacak iki hakemin işe el koymasını önerir. Bu hakemler karı-koca ilişkilerini gölgeleyen psikolojik gerginliklerden, bilinçlerde çöreklenmiş tatsız hatıralardan ve ortak hayatın olumsuz şartlarından uzak bir soğukkanlılık içinde bir araya gelirler, bu hakemler, aile yuvasının havasını zehirleyen, işi çıkmaza sokan ve pençesine düştükleri için karı-kocaya, ortak hayatlarının iyi taraflarından daha baskın gelen bütün olumsuz ve yıkıcı etkilerden uzaktırlar, her İkisi de ailelerinin adı kötüye çıksın istemez ve yuvasız kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük çocuklara karşı şefkat duyguları ile doludurlar, böylesine tatsız bir duruma düşmüş karı kocaya egemen olabilecek olan karşı tarafı alta düşürme kompleksinden uzaktırlar, istedikleri tek şey dargın karı kocanın çocuklarının ve yıkılma tehlikesi ile yüz yüze gelen yuvalarının iyiliğidir, mutluluğudur bunların yanı sıra Karı koca bu hakemlerin önünde gizli sırlarını açmaktan çekinmezler, çünkü bunlar tarafların akrabalarıdırlar, bu sırları yayacaklarından korkulmaz, sebebine gelince bu sırları ortalığa yaymak kendilerinin de yararına değildir, hatta onların yararı bu sırların saklanmasında ve çözüme kavuşturulmasındadır. İşte bu iki hakem bir araya gelerek dargın karı kocanın arasını bulmaya koyulurlar. Eğer tarafların gönlünde barışma eğilimi var da bu eğilimi frenleyen tek faktör karşılıklı öfke ise bu hakemlerin barıştırmaya yönelik güçlü arzuları sayesinde Yüce Allah, bu dargın çifte barışmayı ve uyuşmayı nasip eder, okuyalım. Eğer bu ara bulucular karı kocayı barıştırmak isterler ise Allah onların arasını bulur. Arabulucular barıştırmayı isteyecekler, Allah da onların dileğini kabul edecek ve girişimlerini başarıya ulaştıracaktır. İşte insanların kalpleri ve çabaları ile Yüce Allah'ın dilemesi ve takdiri arasındaki ilişki budur. İnsanların hayatında yer alan gelişmeleri Yüce Allah'ın takdiri gerçekleştirir. Fakat insanların elinde adım atmak ve girişimde bulunmak yetkisi vardır. Bundan sonra olacak olan şey, Yüce Allah'ın takdiri ile olur. Üstelik bu olacak olan şey sırları bilen ve her şeyin en yararlısından haberdar olan Yüce Allah'ın bilgisi altı gerçekleşir, okuyoruz. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Böylece bu bölümde İslam'ın, kadına, karşıt cinsler arasındaki ilişkilere, aile kurumuna ve aile toplum ilişkilerine ne kadar ciddi ve önem verici bir gözle baktığını görmüş olduk. İslam sisteminin insan hayatının bu kesimini yasal düzenlemeler ile donatmak için ne kadar yoğun bir çaba harcadığına tanık olduk. Bunun yanı sıra İslam cemaatını, cahiliye bataklığından alarak kendisinden başka hidayet olmayan ilahi hidayet yönetin tırmandırmaya çalışan bu yüce sistemin bu yolda harcadığı çabaların pratik örnekleri ile karşılaşmış olduk Özetle konu bu bölümde inceleyeceğimiz ayetler ile bir yandan bu surenin ekseni ve temel konuları arasında ve öte yandan yine bu cüzde yer alan bir önceki ayetler kümesinin konuları arasında birçok ortak noktalar vardır bu bölümü oluşturan ayetler şu konular üzerinde yoğunlaşıyor, Müslüman toplumun hayatını düzenlemek, onu cahiliye tortularından arındırarak yeni İslami karakteristikleri özümleyen bir yapıya kavuşturmak, bu toplumu ehli kitap Medine Yahudileri konusunda, bunların öteden beri sürüp gelen şirretlikleri ve katı inatları ve Müslüman topluma yönelik bozgunculukları konusunda uyarmak, kişilerin İslam toplumunun gelişmesini, ilerlemesini engellemek için harcadıkları çabaları büyüteç altına almak, özellikle bu yıkıcı çabaların ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik olanlarına, bu yeni toplumun gelişen gücünü sergileyen bu iki dinamik faktöre dönük Yahudi düşmanlıklarına dikkatleri çekmektir. Bu ayetler bu konularda yeni bir bakış simgeledikleri için İslam toplumunun temel dayanağını oluşturan tevhid ilkesini, Yüce Allah'ı kayıtsız şartsız bir bilme, prensibini vurgulayarak söze giriyorlar, İslam toplumunun hayatı ve her alanda, her yönde bu hayatı düzenleyen sistemi bu temel ilke olan tevhidden kaynaklanır. Bu derste aile düzenlenmesi ve toplumsal düzenleme alanları hareket. Noktası alınarak ileri aşamalara ulaşılıyor ve sosyal düzenleme sürecine yeni boyutlar kazandırılıyor, geçen konuda aile kurumundan, bu kuruma ilişkin yasal düzenlemelerden, bu kurumun varlığını koruyacak önlemlerden ve yapısını pekiştirip sağlamlaştıracak ilişkilerden söz edilmişti. Bu derste ise, İslam toplumunda egemen olması gereken aile içi ilişkiler ve bu ilişkiler ile bağlantılı insanlar arası ilişkiler gündeme getiriliyor, bu ilişkiler ile aile arasındaki bağ ana babadan ve ana-baba ilişkisinin uzantısı olan bir sosyal ilişki sürecinden söz edilerek kuruluyor, çapı gitgide genişleyen bu sosyal ilişkilerin aile yuvasının sıcak ve sevecen ortamında gelişen duyguların yoğunlaşmasından kaynaklı aklandıkları vurgulanıyor. Değişik insan kesimlerine yönelen bu yapıcı ilişkilerin ilk önce aile ocağının barında ve bu duyarlı yuvanın okşayıcı kanatları altında öğrenildiği vurgulanıyor. Devamlı aile yuvasında vicdanlara ekilen bu kucaklayıcı ilişki tohumlarının yeşerip boyatması ile bütün insanlardan oluşan ortak insanlık ailesi içinde kaynaşmayı arayan geniş perspektifli bir ilişki ağının temelinin atıldığı belirtiliyor. Bu ders gerek bildiğimiz büyük aileyi ve gerekse bütün insanlığı kapsamına alan büyük insanlık ailesini gözetmeyi ve bu alanda herkesin yararlanabileceği değer yargılarını ve kriterleri geliştirmeyi telkin eden direktifler içeriyor, bu yüzden bu ders İslam toplumunda egemen olan bütün değer ölçülerine ve hayat sisteminin tümüne kaynaklık eden temel ilkeyi hatırlatarak söze giriyor, sözünü ettiğimiz temel ilke tevhid ilkesi, yani yüce Allah'ın birliğini onaylama prensibidir, arkasından bütün hareketler, bütün faaliyetler, bütün duygular ve bütün reaksiyonlar yüce Allah'a kulluk etme kavramının kapsamına alınıyor, o Allah'a kulluk kavramı ki, Müslümanın vicdanında ve hayatında bütün insani faaliyetlerin tek amacını oluşturur. Bu geniş kapsamlı Allah'a kulluktan söz açılmışken bununla bağlantılı olarak bu dersin ikinci fıkrasında namazın ve namaz öncesi temizlenmenin bazı hükümleri gündeme getiriliyor, bunun yanı sıra o zaman henüz yasaklanmamış olan içkinin yasaklanması yolunda yeni bir adım atılıyor, bu yasaklama adımı bir yandan yeni toplumda sürekli ve aşamalı bir yaklaşımla uygulanan İslami eğitim programının bir parçasını oluştururken öbür yandan ibadet Adet ile namazla ve tevhid ilkesi ile ilişkilendirilerek atılıyor. Gerek bu dersi oluşturan ayetler zincirinin halkaları arasında, gerek bu ders ile bir önceki ders arasında ve gerekse yine bu ders ile elimizdeki surenin ekseni arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu gözlüyoruz. Allah'a kulluk 36 Allah'a kulluk ediniz, ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız, ana babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara, uzak komşulara, yakın arkadaşlara, yarı yolda kalanlara, elinizin altındakilere iyilik ediniz, Allah kendini beğenmiş ki birlileri kesinlikle sevmez. 37. Bunlar kendileri cimris davrandıkları gibi başkalarına da cimri olmayı önerirler ve Allah'ın lütuf eseri olarak kendilerine verdiği imkanları gizlerler, biz kafirler için onur kırıcı bir azap hazırladık. 38. Yine bunlar başkalarına gösteriş olsun diye mal verirler, Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar, yoldaşı şeytan olanın ne kötü yoldaşı vardır. 39- Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine bağışladığı mallarının bir bölümünü hayır yolunda harcasalardı, ne olurdu? Hiç kuşkusuz Allah onların yaptıkları her şeyi bilir. 40- Hiç şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez, eğer bu bir iyilik olursa onu birkaç kat büyütür ve karşılığında kendi katından büyük bir mükafat verir. Kırk bir her ümmete karşı birer şahit tutacağımız ve seni de kendilerine karşı birer şahit tutacağımız ve seni de kendilerine karşı şahit göstereceğimiz gün acaba onların halleri nasıl olacak? Kırk iki kafirler ve peygamberlere karşı gelenler o gün yerle bir olmayı özlemle isterler, onlar Allah'tan hiçbir söz saklayamazlar. Bu ayetler Demet'i sırf Yüce Allah'a kulluk etmeyi emrederek ve ona herhangi bir şeyi ortak koşmayı yasaklayarak söze giriyor, ayetin başındaki ve bağlacı bu emir ve yasağı, geçen dersin sonlarında yer alan ailenin düzenlenmesine ilişkin emirlere bağlıyor, bu iki konunun birbirine bağlanması, İslam'daki genel, kapsamlı ve bütünleştirici birliği kanıtlar. Yani İslam sırf vicdanda saklı duran bir inanç sisteminden ve sırf ibadet törenlerinden ibaret olmadığı gibi bu inanç sistemi ve ibadet amaçlı hareketler ile ilişkisi olmayan sırf dünyaya dönük yasal düzenlemelerden ibaret de değildir, İslam, bütün faaliyet türlerini içeren, onların çeşitli kesimleri arasında ilişki kuran ve hepsini en temeldeki ana ilkeye bağlayan bir dindir, bu ana ilke Yüce Allah'ı bir bilmek ve bir bütün bu faaliyet kesimlerinde başka hiçbir yerden değil, sırf ondan talimat almaktır, başka bir deyimle bu ilke Yüce Allah'ı hem kendisine ibadet edilen bir ilah olarak ve hem de bütün insani faaliyetlerde yasa koyma ve direktif kaynağı olarak bir ve ortaksız bilmektir, İslam'da ve genel anlamı ile Yüce Allah'ın yozlaştırılmamış dininde tevhidin bu iki türü birbirinden ayrılmaz. Bu yüce Allah'ı bir bilme emrini ve ona ortak koşma yasağının arkasından önce küçük aileden, sonra da büyük insanlık ailesinden olan yardıma muhtaç insan gruplarına iyilik etmeye ilişkin emir geliyor, sonra cimrilik, kendini beğenmişlik, böbürlenme, başkalarını cimriliğe özendirme, yüce Allah'ın verdiği mal, bilgi ve din gibi nimetleri kıskanma, başkalarından saklama gibi kötü huylar kınanıyor, şeytanın izinden gidilme hatırlatılıyor ve Yüce Allah'ın onur kırıcı ve rezil edici azabından sakınılması vurgulanıyor. Böylece bütün bu hatırlatmalar Yüce Allah'ı bir bilme ilkesine bağlanıyor. Yüce Allah'ı bir bilip ona hiçbir şeyi ortak koşmayanların talimat kaynakları belirleniyor. İbadet edilecek Allah nasıl bir ise, bu talimat kaynağı da tektir. Birden fazla olamaz. Yüce Allah'ın, nasıl ilah bilinmekte ve bütün insanların ibadetlerine muhakkak, atap olmakta ortağı yoksa yasa koymakta ve direktif vermede de ortağı yoktur. Allah'a ortak koşmak İslam sisteminde tüm yasal düzenlemeler ve tüm direktifler tek kaynağa, dayanır ve tek ağırlık noktası üzerinde yoğunlaşır. Söz konusu tek kaynak Yüce Allah'a inanmak ve söz konusu ağırlık merkezi de bu inancın karakteristik göstergesi olan kayıtsız şartsız tevhid ilkesidir. Böyle olduğu içindir ki, bu yasal düzenlemeler ile direktifler birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar, aralarında uyum gözlenir, herhangi birini özellikle, öbüründen ayırmak zordur. Herhangi birini dayandığı ana kaynağı başvurmaksızın incelemek eksik bir çabadır. Bir bölümünü uygulayıp diğerlerine sırt çevirmek ne insana Müslüman sıfatını kazandırma konusunda ve ne de İslam sisteminin hayata yönelik meyvelerini elde etme konusunda yeterli olur. Evren ile hayat ile ve insanlar ile ilişkileri düzenleyen bütün temel kavramlar, bütün temel düşünceler yüce, Allah'a inanma ilkesinden kaynaklanır, sosyal, ekonomik, siyasi, ahlaki ve evrensel bütün sistemler bu temel kavramlara dayanır, bu temel kavramlar insanların birbirleri ile olan bütün ilişkilerini etkilerler, yeryüzündeki bütün insani faaliyetlere yön ve biçim verirler, hem fertlerin vicdanlarına ve hem de toplumsal pratiğe damgalarını basarlar, böylece insanlar arasındaki ilişkilere ibadet niteliği kazandırırlar, çünkü bu ilişkiler Yüce Allah'ın sistemine ve denetimine uymayı içerir, ibadetleri, insanlar arası ilişkilerin dayanağı yaparlar, çünkü bu ibadetler insanın vicdanını ve davranışlarını arındırır, yine bu temel kavramlar hayatı son çözümde, sırf Allah'tan kaynaklanan, sırf ondan alınmış talimatlara dayan dünyada ve ahiretteki tek merci yüce Allah olan kenetlenmiş bir bütüne dönüştürürler. İslam inancının, İslam sisteminin, Yüce Allah'ın yozlaştırılmamış dininin bu temel özelliği taşıdığını burada şundan anlıyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi ana babaya, akrabalara ve toplumun diğer bazı kesimlerine yardım edilmesini emreden ayet, Yüce Allah'a kulluk edilmesi, onun bir bilinmesi direktifi ile söze giriyor. Bunun yanı sıra ana babanın yakınlığı ile söz konusu toplum kesimlerin yakınlığı birleştiriliyor. Bu yakınlığı, her ikisi de yüce Allah'a kulluk etme, onu bir bilme ilkesine bağlanıyor. Üstelik bu Allah'a kulluk ve Allah'ı bir bilme ilkesi daha önce değindiğimiz gibi geçen dersin sonlarında anlatılan aile hukuku ile bu derste işlenen geniş çaplı insanlar arası ilişkiler prensibini birbirine kaynaştıran bir ara kesit görevi yapıyor. Amaç o hukuku ve bu prensibi bütün bağları birleştiren o ortak bağa bağlamak ve bu bağlar ile ilgili yasaları koyan ve direktifleri veren kaynağı tekleştirmektir, okuyoruz. Allah'a kulluk ediniz, ona hiçbir şeyi ortak koşmayız. Önce Yüce Allah'a kulluk etme emri, ikinci olarak da kendisi ile birlikte bir başkasına kulluk etme yasağı ile karşılaşıyoruz. Bu yasak insanoğlunun öteden beri bildiği bütün ilahları, bütün putları içeren geniş kapsamlı ve aynı zamanda kesin ifadeli bir yasaktır, tekrarlıyoruz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Nasıl bir şey olursa olsun, cansız madde, hayvan, insan, hükümdar veya şeytan fark etmez, şey deyince akla gelen her şey, bu geniş kapsamlı kavramın kapsamına giren her varlık olabilir bu ilah ya da put. Sonra özellikle ana babaya ve genel olarak tüm akrabalara iyilik edilmesi emrediliyor, çoğunlukla evlatların, ana babayı gözetmeleri emir konusu oluyor, gerçi evlatlarını gözetsinler diye ana babaya yöneltilmiş emirlere de rastlıyoruz, ayrıca Yüce Allah'ın evlatlara karşı, onların ana babalarından daha merhametli olduğunu da biliyoruz. Sebebine gelince çocuklar, ana babaya, yani kendilerini bakmış ve korumuş olan kuşağa iyilik etme direktifine muhatap olmaya daha çok muhtaçtırlar. Çünkü çocuklar genellikle bütün varlıkları ile, bütün şefkatleri ile, bütün duyguları ve bütün çabaları ile gelecek kuşağa yönelirler, kendilerinden önceki kuşağı ihmal ederler, hayatın akıntısına kapılarak ileri doğru giderlerken dönüp arkalarına bakmak akıllarına gelmez, işte bu gerekçe ile esirgeyen ve kayıran Yüce Allah'ın direktifi ile sık sık muhatap olurlar, O Allah ki ne ana baba ve ne de evladı hesap dışı bırakır ve ne de evladı ve ana babayı unutur, O Allah ki, gerek evlad ve gerek ana baba olsun tüm kullarına, birbirlerine karşı merhametli davranmalarını öğretiyor. Bu ayette ve daha birçok ayette şunu görüyoruz, iyilik etme direktifi öncelikle yakın uzak akrabalardan işe başlıyor, sonra bu eksen etrafında çapını büyüterek insanlık ailesinin tüm gözetime muhtaç kesimlerini kapsamına alacak şekilde genişliyor, her şeyden önce bu sistem insan fıtratı ile uyumlu ve bağdaşıktır, sebebi ise acıma duygusu ve katkıda bulunma bilincinin önce evde, yani küçük ailede gelişmeye başlamasıdır, aile yuvasının bağrında bu duyguyu tatmamış ve bu bilinci geliştirmemiş olan vicdanlarda sonradan bu duygunun ve bu vicdanının geliştiği çok az görülür. Bunun yanı sıra insan vicdanı, fıtratının ve doğal yapısının gereği olarak yardım etmeye akrabalarından başlamaya eğilimlidir. Eğer bu noktadan ve bu eksenden başlanarak gitgide yardımseverlik dairesi genişletilecek ise bunun bir sakıncası ve bir zararı yoktur. Ayrıca bu yardımseverlik metodu İslam'ın sosyal düzenleme yordamı ile de uyumludur. İslam dayanışmayı aile içinde başlatır ve arkasından sosyal çevreye yayar. Böylece sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin devlet kurumlarının hantal ellerine düşmesine meydan vermemiş olur, eğer yerel küçük kurumlar yetersiz kalırsa o zaman başka, çünkü normal olarak küçük yerel birimler sosyal yardımlaşmayı daha iyi başarır, bu görevi hem uygun zamanında, kolaylık ve rahatlıkla ve hem de hayata insana yaraşır bir nitelik kazandıran sevgi ve merhamet duygularının eşliğinde yerine getirir. Ayette iyilik etme görevi ana babadan başlatılıyor, sonra akrabaları içerecek şekilde genişletiliyor, arkasından evleri komşulardan uzakta da olsa yetimlere ve yoksullara sıra getiriliyor, çünkü bu iki kesim, komşulardan daha çok yardıma muhtaçtır, sonra akrabadan olan komşuya sıra geliyor ve onu yabancı komşular izliyor, gerek akraba ve gerekse yabancı komşular yakın arkadaşların önüne geçiriliyor, çünkü insan komşusu ile sık sık yüz yüze gelir oysa yakın arkadaşı ile ara sıra karşılaşır sonra yakın arkadaşlara sıra getiriliyor yakın arkadaş bir yoruma göre normalde samimi dost ve yolculuk sırasında da yoldaş anlamına gelir arkasından sıra ailesinden ve malından uzak kalmış yolcuya gelir sonra da çeşitli hayat cilveleri yüzünden başkalarının eline düşen kölelere sıra geliyor bunlar gerçi özgürlük yoksun kalmışlardır. ama birbirlerini ortak bağlar ile bağlı tüm insanlık ailesinin birer üyesidirler. B, -b -r -l -e -n -m -e ve cimrilik. Ayette iyilik etme emrinin arkasından kendini beğenmişlik, büyüklenme, cimrilik, başkalarını cimriliğe özendirme, Yüce Allah'ın nimetlerini ve bağışlarını saklama, başkalarından kıskanma, gösteriş olsun diye yardımda bulunma gibi kötü huylar kınanıyor ve bütün bu kötü huyların ortak sebebi ortaya konuyor, bu sebep Yüce Allah'a ve ahiret gününe inanmamak, şeytana uymak ve onu yoldaş edinmektir, okuyoruz.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 Bu ayetlerde İslam sisteminin o temel mesajı bir kere daha gözler önüne seriliyor. Bu mesaj bütün dış davranışları, bütün iç duyguları ve bütün sosyal ilişkileri inanç sistemine bağlamaktır. Sebebine gelince Yüce Allah'ı kullukta ve talimat almakta tek bilme ilkesini Yüce Allah'ın rızasını kazanmaktan ve ahirette vereceği sevabı beklemekten başka bir amaca yer vermeyen insanlara iyilik etme davranışı izliyor. İnsan insanlara iyilik ederken edepli ve nazik kavranılacaktır, bilinecektir ki, kul, başkalarına yardım ederken sadece Yüce Allah'ın yarattığı rızkın bir bölümünü vermektedir, rızkın yaratıcısı kendisi değildir ve bu rızka sırf Yüce Allah'ın bağışlaması sayesinde sahip olabilmektedir. Buna karşılık Yüce Allah'a ve ahiret yönüne inanmamak, böbürlenmeyi, kibirlenmeyi, cimriliği, başkalarını cimri olmaya teşvik etmeyi, yüce Allah'ın bağışını ve nimetini saklamayı, iyilik ve yardım yolu ile bu bağış ve nimetin izlerini dışa vurmaktan kaçınmayı ya da insanlara gösteriş yapmak ve sırf başkalarının övgüsünü kazanabilmek, yardımseverlik gösterisi yapmayı beraberinde getirir. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe inanmayan insan övünmekten, halk arasında çalım satmaktan başka bir ödüle inanmaz. Böylece ahlâğın niteliği belirlenmiş olur. İman ahlâki ile küfür ahlâkı yani iyi amelin, iyi ahlâkın motifi, sürükleyici sebebi yüce Allah'a ve ahiret gününe inanmaktır ve ahiret mükafatıdır. Bu yüce bir motiftir. Onun sahibi insanlardan ödül beklemez. Üstelik bu motif insanların keyfi değerlendirmelerinden ve geleneklerinden alınmamıştır. Ama eğer insan hoşnutluğu aranan, rızasına yönelik arzuya dayanılarak amel işlenen bir Allah'a ve yine bu insan, mükafat ve cezaların verileceği bir ahiret yönüne inanmıyorsa o zaman, insanların keyfi değerlendirmelerine dayanan kıymetleri elde etmeye yönelir. Bu keyfi değerlendirmelerde ise bırakınız her zamana ve dünyanın her yerine egemen olacak bir değişmezliği, bir kuşak boyunca aynı ülkede egemen olacak bir değişmez ve belirliliği. Bile bulamazsınız. İşte bu inançsızların amellerinin motifleri bu oynak değer yargıları olur. O zaman da insanların keyfi arzularında ve değer yargılarında belirecek değişmelere paralel olarak bu davranış motiflerinde de değişmeler ve oynamalar olacaktır. Bu değişmelerin yanı sıra da böbürlenme, büyüklenme, cimrilik, cimriliği özendirme, insanlara gösteriş yapma gibi çirkin sıfatlar ortalıkta cirit atacaktır. Böylece yürü Yüce Allah'ın rızasına bağlanmanın ve ihlasın zerresine rastlanmayacaktır. Bu ayet, Yüce Allah'ın böylelerini, sevmediğini, belirtiyor, hiç kuşkusuz Yüce Allah için, nefret etme, ve, sevme, gibi duygusal tepkiler söz konusu değildir, burada insanların alışkanlıklarına göre bu duygusal tepkiye eşlik eden kovma, cezalandırma ve azap etme gibi sonuçlar kasde edilmiştir, okuyoruz. Biz kafirler için onur kırıcı bir azap hazırladık. Buradaki onur kırıcılık, ihanet, bu adamların büyüklenmelerinin, haşa atmalarının karşılığı olan bir cezadır. Fakat ayette, asıl amaç olan bu anlamın yanı sıra daha düşündürücü bir mesaj veriliyor. İnsanların zihinlerine işlemesi istenen etkileyici bir mesaj. Ayette vicdanlarda bu sıfatlara ve bu davranışlara karşı antipati, küçümseme ve tiksinme duyguları uyandırılıyor, özellikle bu adamların şeytanın yoldaşları oldukları vurgulanmakla söz konusu nefretin frekansına yükseklik kazandırılıyor, okuyoruz. Yoldaşı şeytan olanın ne kötü yoldaşı vardır? Bize kadar gelen bilgilere göre bu ayetler bir grup Medine Yahudisi hakkında inmiştir. Bu sıfatlar Yahudilere yakışıyor, aynen onlar gibi münafıklara da yakışıyor. O günün Müslüman toplumunda bu grupların her ikisi de vardı. Buna göre belki de ayette yer alan Allah'ın lütuf eseri olarak kendilerine verdiği imkanları gizlemeleri, suçlamasından maksat Yahudilerin İslam dinine ve bu dinin, güvenilir, peygamberi hakkındaki kitaplarında bulunan bilgileri gizlemeleridir, fakat ifade geneldir ve sözün akışı mali yardıma ve insanlar arası dayanışmaya ilişkindir, buna göre bu ifadenin genellik niteliğine dokunmamak gerekir, çünkü bu nitelik sözün akışına daha uygun düşüyor. Ayette bu kimselerin huylarının ve davranışlarının çirkinliği belirtildikten ve bu çirkinliklerin asıl sebebinin yüce Allah'a ve ahiret yününe inanmamaları ve buna karşılık şeytanı yoldaş edinmeleri, onun izinden gitmeleri olduğu vurgulandıktan ve bu kötülüklerin sahipleri için hazırlanmış olan cezanın onur kırıcı bir ceza olacağı haber verildikten sonra şu kınama ve paylama içerikli, istinkarı soru ile karşılaşıyoruz.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 Evet, ne olurdu onlara, ne kaybederlerdi, hangi korku, yüzünden, hangi endişeye dayanarak Yüce Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorlar ve Yüce Allah'ın kendilerine bağışladığı malın bir bölümünü muhtaç kimselere vermiyorlar, oysa Yüce Allah onların yapacağı yardımları ve kendilerine bu yardımları yapmaya özendirecek olan iç motifleri bilir. Ayrıca Yüce Allah, hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz, o halde ne imanları ve yardımlarının bilinmez kalması ve ne de alacakları mükafat konusunda haksızlığa uğramaları tehlikesi söz konusudur, tersine iyiliklerinin katlanarak büyütülmesi ve bu büyütülmüş iyiliklerinde Allah'ın bağışı olarak hesapsız mükafat verilmesi fırsatı ile karşı karşıyadırlar. Demek ki, iman etme yolu onlar için her ihtimal karşısında, hatta maddeye dayalı kar zarar hesaplarına bel bağlamaları halinde bile daha güvenceli ve daha kazançlıdır. Sebebine gelince, eğer Yüce Allah'a ve ahiret gününe inanarak Yüce Allah'ın bağışladığı malın bir kısmını güçsüzlere yardım olarak verseler ne kaybederler, onlar kendi güçleri ile yarattıkları bir malı vermiyorlar ki, verdikleri mal kendilerini Allah tarafı Bağışlanmış rızkın bir bölümüdür. Buna rağmen, yani yaptıkları yardımı yüce Allah'ın bağışladığı rızıktan yapmalarına rağmen hem iyilikleri kat kat büyütülüyor ve hem de iyiliklerinin karşılığı fazlası ile veriliyor. Aman Allahım, bu ne kerem, bu ne lütuf. Zarara uğramaya mahkum aptallardan başka kim böyle bir alışverişe yan çizebilir? Bu emirler ve yasaklar, bu özendirmeler ve teşvikler bir kıyamet günü tablosu ile sona eriyor, bu tabloda onların konumu somutlaştırılıyor. Kur'an'ın kıyamet sahnelerine ilişkin bilinen üslubu uyarınca, adamların hareketlerinin ve duyguların dalgalanmalarının sanki resimleri çizilerek canlı bir kesit halinde gözlerimizin önüne seriliyor, okuyalım. ş a h -i d l -i k her ümmete karşı birer şahit tutacağımız ve seni de kendilerine karşı şahit göstereceğimiz gün acaba onların halleri nasıl olacak? Kafirler ve peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmayı özlemle isterler, onlar Allah'tan hiçbir söz saklayamazlar. Bir önceki ayette yüce Allah'ın zerre kadar haksızlık yapmadığı vurgulanarak zihinler bu kıyamet tablosuna hazırlanmıştı. Demek ki terazisi bir kıl ucu kadar oynaklık göstermeyen katıksız adaletle karşı karşıyayız. Ayrıca iyilikler büyütülmekte ve ödülleri yüce Allah'ın karşılıksız bağışı eklenerek fazla fazla verilmektedir. Bu rahmeti hak etmiş olanlara yönelik bir ihsandan ve imanları ve iyi amelleri ile Allah'ın. Allah'ın lütfunu istemiş olanlara dönük. Katıksız bir lütuftan başka bir şey değildir. Ama gelelim şu adamlara, hani şu yanlarında ne iman ve ne de iyi amel birikimi getirmemiş olanlara, hani yanlarında sadece küfür ve kötü amel getirmiş nasipsizlere, acaba o gün onların hali nice olacak? Evet, her ümmete karşı birer şahit tutacağımız, her ümmetin peygamberini o ümmetin aleyhinde tanıklık yapmaya çağıracağımız ve seni de kendilerine karşı şahit göstereceğimiz gün, acaba ne yapacaklar? İşte o anda tablonun canlandırdığı manzara, Tüm somutluğu ile karşımıza dikiliyor, uçsuz bucaksız bir toplantı, bir hesap verme alanı, her ümmet orada, her ümmetin başına işledikleri ameller hakkında tanıklık edecek bir şahit dikilmiş, şu kafirler, hani şu kendini beğenmişler, hava atanlar, cimriler, pintilik teşvikçileri, yüce Allah'ın bağışladığı nimetlerin gizleyicileri, gösterişçiler ve yüce Allah'ın rızasını hiç umursamayanlar, işte onlar, satırların kelimeleri arasında neredeyse kendilerini görür gibi oluyoruz. Bu uçsuz bucaksız alanda ayakta dikiliyorlar, peygamberleri yanı başlarında, aleyhlerinde şahitlik yapmak için tetikte bekliyor, işte onlar, bütün gizledikleri ve açığa vurdukları amelleriyle, bütün kafirlikleri ve inkarcılıkları ile, bütün gururları ve çalımları ile, bütün cimrilikleri ve cimrilik telkinleri ile, bütün gösterişçilikleri ve göz boyayıcılıkları Ile i̇şte onlar, varlığını inkar ettikleri yaratıcının, bağışlarını sakladıkları, kıymını bile vermeye kıyamadıkları rızkın sahibinin huzurunda duruyorlar, hiç inanmamış oldukları bir günde ve direktiflerine karşı geldikleri peygamberin yanı başında, acaba halleri nicedir? Bu manzarada yoğun bir aşağılanma, horlanma, perişanlık, utanç ve pişmanlık görüntüleri karşısındayız, yanı sıra acı itirafların titrek sesleri geliyor kulaklarımıza, çünkü inkarcılığın artık hiçbir yararı yok burada. Ayet bu söylediklerimizi tek tek sayıp tasvir etmiyor, fakat o insan ruhunun derinliklerine işleyen, psikolojik bir tablo, çiziyor, bu çizgiler işte o tabloda beliriyor, bu gölgelerin tümü bu çizgilerin yanlarında oynaşıyor, perişanlık, horlanmışlık, aşağılanmışlık, utanç ve pişmanlık gölgeleri, okuyoruz. Kafirler ve peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmayı özlemle isterler, onlar Allah'tan hiçbir söz saklayamazlar. Bütün bu anlamları, bütün bu duygusal reaksiyonları bu canlı tablonun duygulandırıcı imajları aracılığı ile algılıyoruz, bu anlamlar, bu duygular bu insanların üzerinde oynaşıyor ve titreşiyor, onları başka hiçbir tasvirci ya da analitik ifade tarzının kelimelerinden algılayamayacağımız bir somutlukla, bir derinlikle, bir canlılık ve etkileyicilikle algılıyoruz, işte Kur'an-ı Kerim'in kıyamet sahnelerine ve tasvirli anlatımın kullanıldığı diğer tablolarına ilişkin canlandırma üslubu böyledir. İçki hastalığı, bu ayetler grubu yüce Allah'a kulluk etmeyi emretmek ve ona herhangi bir şeyi ortak koşmayı yasaklamakla söze girmişti, namaz, Allah'a kulluğun en ayrılmaz göstergesidir, bu yüzden aşağıdaki ayette bu ibadetin ve ona hazırlık niteliği taşıyan temizlenmenin bazı hükümleri anlatılıyor, okuyoruz. 43. Ey müminler sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar ve de cünüpken yolculuk hali dışında yıkanmadıkça namaza yaklaşmayınız. Eğer hasta ya da yolcu iseniz veya içinizden biri heladan gelmiş ise ya da kadınlara dokunmuşsanız da bu durumlarda su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm ediniz, temiz toprağı yüzünüze ve ellerinize sürünüz. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, affedicidir. Modern cahiliye uygarlığının en gelişmiş ülkelerinden biri olan İsveç'te geçen yüzyılın ilk yarısında her ailede gündelik bir içki seansı düzenlenirdi. Kişi başına tüketilen içki miktarı ortalama olarak 20 litre dolaylarındaydı. Bu durumun tehlikeli olduğunu ve alkolikliğin hızla yayıldığını gören hükümet içki satışını azaltmaya, tüketimini frenlemeye yöneldi ve bunun için herkese açık yerlerde içki içmeyi yasakladı. Fakat birkaç yıl sonra bu sınırlamaların gevşetilmeye başladığı görüldü, önce yemek yeme şartı ile lokantalarda içki içilmesine izin verildi, arkasından belirli halka açık yerlerde gece yarısına kadar içki içmek serbest bırakıldı, gece yarısından sonra sadece bira içilebiliyordu, şimdilerde ise İsveç gençliği arasında alkoliklik katlanan bir hızla yayılmasını sürdürüyor. Amerika'ya gelince bir zamanlar hükümet bu kötü alışkanlığa son vermeye girişti, bu amaçla 1919 yılında alaycı bir ifade ile, kurutma kanunu, diye adlandırılan bir kanun çıkarıldı, çünkü bu kanun içki aracılığı ile, ıslanmayı, yasaklıyordu, kanun 14 yıl yürürlükte kaldı, fakat 1933 yılında hükümet bu kanunu yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı. Bu süre içinde bütün basın ve yayın organları seferber edilerek müthiş bir antialkolizm kampanyası yürütüldü, bu uğurda birçok propaganda filmleri çekildi, çok sayıda bilimsel konferans verildi, yapılan hesaplara göre devlet bu antialkolizm kampanyası için 60 milyon dolardan fazla para harcadı, sırf bu amaçla yayınlanan kitaplar ve broşürler onlarca milyon sayfa tutuyordu, devlet 14 yılda bu kanunu yürüt bilmek için Mısır parası ile 250 milyon harcamak zorunda kaldı. Bu kampanya boyunca 300 kişi idam edildi, 532.335 kişi hapse atıldı. Kesilen para cezalarının toplam Mısır parası ile 16 milyona ulaştı. Ayrıca bu kanuna göre el konan malların değeri yine Mısır para birimi ile 400 milyon tutuyordu. Peki sonunda ne oldu? Hükümet bunca çabadan sonra geri adını atarak bu kanunu yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı. İslamiyete gelince o cahiliye toplumunun bu derin yarasını kur anın birkaç ayeti aracılığı ile köklü çözüme kavuşturdu. İşte gerek psikolojik hastalıkları ve gerekse sosyal rahatsızlıkları tedavi etme konusunda ilahi sistem ile eski yeni bütün cahiliye sistemleri arasındaki fark budur. Alkollü içki tutkunluğunun cahiliye toplumunda ne derece yaygın bir hastalık olduğunu kavrayabilmek için o dönemin gözde edebiyat türü olan şiire başvurmamız gerekir, o dönemin şiirlerini okurken, alkollü içkinin başta gelen edebi malzemelerden ve en çok işlenen edebi temalardan biri olduğunu görürüz, tıpkı sosyal hayatın en temelli unsurlarından biri olduğu gibi. Bu toplumda içki ticareti o kadar yaygındı ki, ticaret, kelimesi içki alışverişi ile anlamdaş hale gelmiş, ticaret denince hemen akla içki alım satımı gelir olmuştu, nitekim ünlü muallaka şairi Lebit şöyle diyor. Ben o içki meclisinin baş sohbetçisi oldum, içkiler filamasının dikildiği ve pahalandığı nice yere ilk koşan ben oldum. Şair Amrb, Kamyanın şu beytinde de, ticaret teriminin alkollü içki anlamında kullanıldığını görüyoruz. Elbisemi ve içindekini, kendimi, sürüklüyordum hani en yakın içki satış yerine doğru ve sarhoşluğu silkeliyordum. İçkili toplantılara ilişkin tasvirler ve övgüler Cahiliye şiirinde sık sık karşılaşılan ve bu şiire damga basan temaların başında gelir. Mesela ünlü Muallaka şairi İmri el şöyle diyor: Çocukluk çayı artık geride bıraktım, fakat hayattan sadece şu dört şey ile yoldaş olmayı bekliyorum, bunlardan biri içki arkadaşlarıma, haydi buluşalım, demektir, yeşil bir çimenlikte, dere başında geceleyin içki alemi, yapalım. Bunlardan biri de üzerine o ok katılan atları yüreklendirip şaha kaldırmaktır, korkudan güvenli bir kuytuluğa sığınmaya kalkışan atları. Bir başka ünlü muallaka şairi olan Tarafa b ABD da şöyle diyor eğer soylu bir delikanlının hayatına anlam kazandıran şu üç şey olmasaydı dedemin ölüsünü öpeyim ki, son ziyaretçilerimin hayatımdan umut kesip ne zaman yanımdan kalktıklarını hiç umursamazdım. Bunlardan biri sabahleyin her sarhoştan önce davranarak içki içmektir, sürekli şekilde içki içerim, coşarım, hem kendi kazandığım ve hem de bana miras kalan her şeyi satar savururum, tüm kabilem beni bırakıp kaçıncaya, ve ölüme terk edilmiş sünepe deve gibi yalnız başıma kalıncaya kadar yine ünlü bir cahiliye dönemi şairi olan A'şan'ın bir şiiri şöyledir İyi bilirsin ki ben içki içerim hem evimde otururken ve hem de yolculuk sırasında çayırda o kadar o kadar geç vakte kadar içerim ki çayıra çöken gece karanlığı amma da uzadı dedirtirim Bir başka tanınmış eski Arap şairi de şunları söylüyor İçki içerim 448. Küçük ve büyük kadehler ile sarhoş olunca artık ben masallardaki konak ve sedir saraylarının sahibiyim fakat ayılı verince o zaman ben sadece körpe kuzunun ve devenin sahibiyim cahiliye şiirinden bu tür örnekler pek çoktur.